لكنا لهذا وما كنا لنهتدين لولا نهدان الله وما توفيقي وعصى من الله بالله فقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ملا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ ارْضِ قَوْمٌ بِاللَّهِ فَطَاهْدِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ على مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَلَا أَنْتَ عَلَى حِفْظِهَا حَتَّىٰ يُبَلِّغَهَا مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ bütün cemaatimizden, kadın, erkek, dışarıda, içeride, alt katlardaki kardeşlerimizden ricamız. Şükûneti ve çekineti muhafaza etmektir. Burada Allahu Teala Hazretlerinin ayetleri okunuyor. Kaç saat süren bir maçı kimse sıt çıkartmadan, belki de nefesini bile heyecandan zor alıp vererek seyretmiyor mu? Biz, bu milletin maça, dizilere, sinemalara, tiyatrolara verdiği değeri Allah'ımızın ayetlerine veremezsek bizim neremize Müslüman denecek arkadaşlar? Onun için, burada ne kadar izdiham, sıkıntı, sıkışıklık olsa mizanımıza konacak. Yani ahirette karşımıza çıkacak. Mahşer sıkıntılarımızı karşılayacak. Onun içindir ki, Hepimiz huzur ile, gönad ile sohbeti dinleyelim. Yani çok da uzatmak istemem ve lakin bu kişinin de emniyeti vardır. Bir şeyler konuşulmadan da bırakılmaz. İnşallah dikkatle huzur ile dinleyelim. Sohbetin sonunda bir takım mühim ilanlarımız olacaktır. Bunları başta yapmak münasip değildir. Sona bırakıyoruz onları. Ve yarın inşallah umreye yolda olacağımız için sonunda bir helallık talep edeceğiz. Ayrıca bu mübarek Recep-i Şerif ayında, mübarek cuma gecesindeyiz. Recep-i Şerif ayı öyle bir aydır ki, kitapta gördüm, evvelden beri bir millete, bir kişiye, bir şahsa, bir kavme, dua etmek isteyenler bedduayı geciktirirlerdi Receb-i Şerif ayını beklerlerdi Receb-i Şerif ayında o dua'yı yaparlardı bunun tutması Receb-i Şerif'ten sonra olurdu tabi çünkü geçen derste de veyahat gecesinde de burada konuştuk Receb-i Şerif Allah'ın sağır ayıdır bunun hakkında birkaç mana vermiştik bütün aylar allah Teala azmetlerine vardıklarında Rabbimiz mekandan münezzeh olarak onlara sorar. Kullarımın nesini duydunuz? Nesine şahit oldunuz? Bütün aylar hakkımızda neyimize aleyhimize ne yaptıksa şahitlik ederler. Receb-i Şerif bizden ayrılıp Rabbis'in huzuruna vardığında ona da kulları hakkında sorunca Receb-i Şerif ben sağırdım kötülüklerini duymadım buyurur. Hep iyiliklerimizi söyler. Onun için sağır ay denmiştir. Fakat Recep-i Şerif sağırsa Allah-u Teala sağır değildir haşa. O Recep'in sahibi hepimizi duyuyor. Hepimizi görüyor. Bazıları da yanlış anlayarak bu sözlerden Recep-i de günahlar yazılmıyormuş. İstediğin günah yapabilirmişsin gibi zannediyorlar. Halbuki Recep-i de günahlar kat kat yazılıyor. Şu yılbaşı melaneti belki bundan evvelki senelerde ...bu mübarek aya, bu mübarek geceye rastlamadığının bin misli fazla günah kazandıracak bu gecede bu yılbaşıyı kutlayanlara. Çünkü Recep-i Şerifahin'e rastladı ve Cuma gecesine rastladı. Halbuki Rabbimiz geçen revahat gecesi burada beyan ettim, yanlış şu kısmını söyleyememiştim. Estağfirullah. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Allah dinde, Celle Celaluhu, ayların sayısı on ikidir. Allah-u Teala kökleri yerleri yarattığından beri aylar on iki olarak devam etmektedir. Sene on iki aydır. Bunların içinde dördü haram aydır. Üçü peş peşedir, biri tektir. Tek olan recep bir Şerif'tir. Üçücül kâdez-i hükse muhadem peş peşedir. Rabbimiz buyuruyor, işte bu dost doğru hesaptır. Bu benim hesabımdır. Sakın bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Ne demektir? Günah işlemeyin. Bu aylarda günah işlerseniz nefsinize zulmetmiş olursunuz, canınıza kıymış olursunuz, kendinize yazık etmiş olursunuz, canınızı cehenneme atmış olursunuz. Bu aylarda... Nefislerinize zulmetmeyin. Yani hiçbir ayda, hiçbir günde zulmetmeyin. Günah işlemeyin. Haramlara düşmeyin. Kendinizi azabıma namzet etmeyin. Ama özellikle haram aylarda günaha düşmeyin. Çünkü onlarda cezayı kat kat yazarım Allah i̇şte bu. İşte burada bir i şerif, sevapların katlandığı gibi, günahlarında katlandığı, haram bir aydır. Rabbimiz özellikle buyuruyor, şu benim ayıma hürmet edin, benim seçtiğim aya değer verin, bu verdiğiniz değer, benim zatıma verdiğiniz değerdir, ben de size ona göre değer veririm Allah buyur. Sen de kalk, Rabbimizin en seçtiği, sevdiği, kıymet verdiği, hürmet verdiği ayda onun en büyük düşmanı olan Hristiyanların merasimine iştirak et. Ve böylece canını cehenneme Sürüklene ucubillah. Bu ne belası? Feceb-i Şerif allah Teala'nın fağır ayıdır. Hakkımızda davacı olmak istemiyor, şikayetçi olmak istemiyor ve bizi ele vermek istemiyor. O mübarek ay bizi Allah'a şikayet etmekten utanıyor da biz o mübarek ayda günah işlemekten utanmayacak mıyız? Ondan sonra, recep Şerif Allah'ın sağır ayıdır. Bir manası da nedir? Her ayda silah patlardı, recep Şerif'te silah sesi duyulmazdı. Araplar çok silahşör bir millet, kavgacı bir millet, harççı bir milletti. Devamlı sıralı kan davaları harfler ve silahlar işlerdi. Ancak recep Şerif girdi mi silah sesi duyulmazdı, onun için sağır ay dendi. Bir manası daha var. Geçen sohbette onu da diyemedim. Her şey her yerde denemiyor. Vakit de yetmiyor. Allahu Teala Hazretlerinin Recep ayında hiçbir ümmete azap yolladığı görülmemiş. Recep-i Şerif'te Rabbimiz hiçbir kavmi, hiçbir milleti kökünden kopartmamış. Helak etmemiş. Bu yüzden de Recep-i Şerif sağrayıdır. Çünkü Rabbimizin azabı duyulmamış. Hiç. Ancak bu ayda var. E tabi Bosna Ertek yetenler devam eder evvelden başlamış bir işin devamı. <gülüyor> Yolun okuduk ne olacaklar için silahı şarap. Şarap yedikler kampanya edileceğiz ne yapacaklar diye silahı çekmişler bu gece. Allah ceala onları bütün hayırlardan kessin. ha. Onlara kat kat işkence ederek yaptıklarının bin beteriyle mukabele eylesin ha. Şimdi bu gecenin bir ehemmiyeti olacak? İnşallah sohbetimizin sonunda yan lanetin def'i için rahmeti ilahiyenin gelbi için ve dünya üzerindeki zulmün nihayeti için Müslümanların başına gelen belaların son bulması için şu mübarek cuma gecesinde Recep-i Şerif gecesinde dua edeceğiz, istiğfar edeceğiz, Allah'a yalvaracağız ve zalim kafirlere de beddua edeceğiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve Betçuma etmiştir. Hanım kardeşlerimiz, ses yapmasınlar alt katta. Bak sokak sahipler aldık onları alta. Şimdi de ses yapıyorlarmış. Hubarakeler. E ses yapmasınlar. Ee, i̇yice dinlensin. Bir kişinin bile dinlemesine vesile olmaya bakalım. Mani olmaya bakmayalım. Şimdi elhamdülillah. Allah yallar yallar havayı müşahit etti. Sokaklarda kalsanız da donacak değilsiniz. Yani sığan sıkışsın, sıvı uyan dışarıdan dinleme imkanına baksın. Hep giz. Zahmet çekenler bizden çok fazla ecir alacaklar inşallah. Ecirler zahmete göre verilecek. Allah rızası için iyice dikkatle dinlensin. Bir kelime bile zayi edilmesin. Belki de hidayetimiz o kelimededir niyetiyle. Her kelimeyi kapmaya bakalım. Kitapların beyanına göre Recep-i Şerif ayında beddua ediliyor. Bu ayda tutuyor. Bundan sonraki aylarda da Rabbimiz belaları layık olanlara gönderiyor. Şimdi özellikle sırf kafirlerine beddua edeceğiz. Recep ayının bedduasını yapacağız. Bu mübarek ayın bedduasını bu geceli yapacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda da Rabbim belalanıp da gösterecek. İnşallah. Ancak tabi huzursa da Geri gelince birkaç kelime edilecek. Bu belaların gelmesinin sebepleri nedir? Hikmetleri nedir? Rabbimiz Müslümanlara niye böyle bela gönderiyor? Ve bize de bu belaların bir misli gelmeden uyanmalıyız diye anlatılacak inşallah. Bu gecenin sohbeti esnasında. Biliyorsunuz. Bu fakir gazete haberlerinden anlamam. Dergi roman havadislerinden anlamam. Sekiz haberlerinden anlamam. Politikadan anlamam, bir şeyden anlamam. Ama bir şeyden anlarım. Nedir o bir şey? Kur'an Hazriyim Şah. Tabi Sünneti seniye, Hadis Şerif, Fıkıh, Hakayet, Tasavvuf bununla beraberdir. Bundan Rabbimizin bildirdiği kadar bilirim. Dolayısıyla size konuştuğumuz bütün sözler, ayet ve hadis şerif olarak kaynaklarıyla konuşuluyor. Hoca evnilerin huzurunda. Herkes dinliyor. Bu kadar hafız efendiler, alim efendiler vardır bu cemaatta. Hepsi dinliyor ve Allah'ın izniyle bir yanlış, bir hilaf-ı hakikat söylenmiyor. Çünkü burası Resulullah makamıdır. Burada kafadan konuşulmaz. Burada haberlen, yayınlan uğraşılmaz. Burada Allah'ın haberi verilecek. Nice insanlar kürsüye mümin çıkar, kafir iner diyor. Neden? E Allah'ın helal ettiği bir şeye haram derse, haram ettiği bir şeye helal dersek, işkembe bey küfradan atarsa, kafadan konuşursa, efendim dilmeden fetva verirse, imanını bırakır iner. <gülüyor> fetva vermek ancak Allah'ımıza mahsutur, vaaz etmek ancak Allah'ımıza mahsutur. لَعِذُكُمْ <gülüyor> لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَذَكَّرُونَ O Allah size vaaz ediyor, belki düşünür de yola gelirsiniz. اِنَّ Allahın نِعِمَّا يَعِذُكُمْ Şüphesiz Allah-u ne güzel vaaz ediyor. يَسْتَبْتُونَكُ <Gülüyor> لِلّٰهُ Habibim senden fetva soruyorlar. De ki fetvayı Allah verecektir. Demek ki vaaz etme yetkisi, fetva verme yetkisi, halal haram kanun koyma yetkisi, emir nehi bildirme yetkisi ancak Allahü Teala mahsustur. Sonra Habibine, sonra da onun varisleri olan ulemaya onlar da o Rasulullah'tan duyduklarına göre onun Mevla'dan bildirdiğine göre konuşabilirler. Kimse kafadan bir şey konuşmasın. Konuşamaz. Ona göre dinleyin. Yani Allah'ımızı dinliyoruz. Habibiyeti dinliyoruz. Ulemamızın, evliyamızın beyanlarını dinliyoruz. Çünkü bize başka bir şey okutmadılar elhamdülillah. Kafamızda başka bir şey yok. Başka bir uydurma olmadığı için bir uyduruk söyleyemeyiz size istesek de. Yok. Ayet hadis. Elhamdülillah. Şimdi şimdi Ali İmran Sure-i Celile-i Cemile'sinden bir takım ayetler okuyacağız. İnşallah bu geceyle alakalı. Ondan sonra da bu husustaki diğer münasibahatlerden Rabbimizin aklımıza getirdiklerini beyana çalışacağız. Estağfirullah bismillah. Ya eyyühellezine amenü. Hepimiz şimdi kendimizi Rabbimizin huzurunda bilelim. Zaten öyleyiz. Ona göre Rabbimizden bizzat dinleyelim. O buyuruyor. Ya ey demek. yuha uyan demek. Ellezine amenü da Ey benim iman şerefiyle müşerref olmuş kullarım demek. Ya harfi nidadır. Eyyuha harf tembih. Harfi nida demek seslenme, çağırma harfi. Bir adam aykırı almış gidiyor, seni görmüyor. Sen de ona bir anlatacaksın. Nasıl anlatırsın ona? Hey bana bak! Uzaktan gidiyorsa ona bir şey anlatmak isteyen ne yapacak? Çağıracak. Bağıracak, onu kendine çevirecek, ondan sonra lafını sözünü ona duyuracak. Öyle mi? Rabbimiz de kendisinden yüz çevirmiş, dininden, taatinden yüz çevirmiş, emirlerinden yüz çevirmiş olan kullarına... Yine de mümin olan, imanını kaybetmemiş fakat günaha düşmüş olan kullarına sesleniyor. Ey bana arkasını dönüp Yahudi Hristiyanlara yönelmiş kullarım. Ey benim dinime, fathaneme sırtını çevirip cennetime sırtını çevirip cehenneme ikvâl etmiş yönelmiş kullarım. Yine de benim kullarımsınız. Üvey kulum değilsiniz. Sizin imanınız vardır. Ben sizin velinizim, sahibinizim. Sizi atmam, cehenneme satmam, şeytana satmam. Ben sizi çağırıyorum. çağırma kulak verin Allah buyuruyor. Ya ey hepimiz için düşünelim. Rabbimden uzağım, günahkarım, isyankarım, Rabbimle karşı çok işler yapıyorum, muhalefetler yapıyorum. Şimdi Rabbim bana sesini. Ey bu yana dönsene. Eyyuha tembihtir. Yani kulum evvela uyan sonra dinle. Uyanmadan dinlesen bir şey anlamazsın. Uyuyan adama ne kadar vaaz etsen duyurabilir misin? Evi yansa mı? Ateşe düşse anlar mı? Uyanınca anlar. Uyanmadan anlar mı? Anlamaz. Ama tabi yanma başlayınca uyanır. O başka. Ama uyanmadan anlamaz. Onun için Rabbimiz buyuruyor. Şimdi size çok büyük hakikatler beyan edeceğim fakat evvela uyanın sonra duyun. Uyanmasanız ne anlayacaksınız? Allah'ım cümlemizi Kâb-ı gafletten ikaz eylesin, amin. Allahümme nebbînâ gâblen <gülüyor> nebbîn el-mevt. <gülüyor> i̇mam Rabbani Rabbânî duasını yapalım. Ey Allah'ımız, ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır ya Rabbele Aleyk. Şu cemaatimizin hepsine uyanıklık ihsan eyle. Şuurler nasib eyle. Uzaktan yakından kadın erkek ne yolları tepip geldiler. Hristiyanların inadına geldiler. Dinsiz imansların zıttına geldiler. Senin yolunda bulunmak için geldi. Sen şahitsin ya Rabbi. Bu adımlarına mukabil. Sen uyanıklı güfsan eyle yâram verin! Amin. amin! Ve bundan sonra dinleyecekleri sohbetleri de hepimiz hakkında çok müessir eyle ya Rabbi. Amin. Tesirli eyle, amin. amin! Ya harbi nidadır, dostun dostuna çağrısıdır! Ey yuha harbi tembihdir, dostun dostuna uyarısıdır! Ellezîne âmelûh, ey inanmış kullarım demektir! Dostumuz Mevlamız, Allah'ımızın Celle Zilalûh, bizler hakkında imanla şahadetidir. şehadetidir! Yani ben sizin imanınıza şahidim Allah buyurdu. Ya ve iman etmiş kullar. Ey benim dostlarım, has kullarım, seçkin kullarım, imanınıza şahidim. Benden işahit mi bulacaksınız? Ve kefa billahi Şahit olarak Allah yeter gelincelealihu. Hepiniz benim mümin kullarımsınız. Ben de sizin veli nimetinizim. Ne demek veli nimet? Bazı adamlar hakkında bu söz konuşuluyor. Hani bu adam benim veli nimetim. Bana çok iyiliği dokunmuş, iyilik sahibi demek veli nimet. Bizim hakiki veli nimetimiz kim? Allah'ımız En büyük dostumuz Mevlamız Celle Evvela <gülüyor> bu husustaki bir takım ayetleri okuyalım. أستعجل <تصفيق> الله الله للي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أulia. Allahuju yurjunem min an-nur ila zulmat. Kulaik al inanan kullarının velisidir. Mektebe çocuğu kaydettiriyorsun, ne soruyorlar? Veli'si kim? Allah'ımız buyuruyor, inanan kullarımın velisi benim. Takipçisi benim. Gözcüsü, gözetimcisi, muhafızı benim. Ben onları karanlıklardan nura çıkarıyorum. Allah'ım. Allah. Nasıl çıkarıyor bizi karanlıklardan nura? İşte şu meclislerle, şu ayetlerle, şu hadis-i şeriflerle, şu sohbetlerle... Bizi küfür karanlığından, şirk karanlığından, nifat, şıkak, rüsyan karanlığından ibadet, ifaat, iman, takla nuruna çıkarıyor elhamdülillah. Ve bunun da baş müsebbibi en büyük vesile ve vasıtamız bizlere göndermiş olduğu rahmetellil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz ve ondan sonraki en büyük vesilemiz onunla birlikte gönderilmiş olan ona indirilmiş olan Hazreti Kur'an bu iki vesile ve bu iki vasıta bütün vesailin ve başlarıdır Rabbimiz Habib Edib'ine İbrahim Suresi'nin başında semiallah elif <gülüyor>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 Allah'ı ki onun için gökte olan her şey ve Ve kâfirler için şiddetli bir azap vardır. Allah. Habibim, böyle büyük bir kitaptır ki bunu biz indirdik sana. Kimsenin katkısı yok. Ancak biz indirdik. Niçin indirdik? Bütün insanları karanlıklardan nura çıkarasın için. Gördünüz mü karanlıklardan nura Rabbimiz bizi neyle çıkartmış? Bir, gönderdiği Muhammed Mustafa'sıyla. iki ona indirdiği Kur'an-ı şanıyla Kur'an-ı Kerim tek başına yeterli olsaydı, Allah-u Teala Hazretleri... Kabe'nin üstüne Kur'an'ı toptan indirirdi, Ebu Ceyle'de, Ebu Leybe'de, Ebu Bekir Sıdık'a da anh, öbür kafirlere de aleyhi mullâh'a ne? Derdi ki, buyurun Arapça ananızın dili Hicaz lügatında size bir indirdim, okuyun, isteyen nasıl isteyen inkâr derdi. Ama öyle yapmadı. Ya, onların içinden bir peygamber seçti, ona, onun kalp-i 23 senede millet hazmetsin, Efendim kalplerine sindire sindire iman etsin, amel etsin diye en büyük kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Demek ki tek Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'de kitapsız bir iş yapamaz. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz onu açıklamasa milleti inandıramaz. İnanmayı yaratacak ancak Allahu Teala'dır. Hidayet verecek ancak Allahu Teala'dır. Peygamber'in kitabını vasıta etmiştir. Karanlıklardan nura böyle çıkılacak. Bu insanları İçlerine düştükleri bunalımlardan, buhranlardan, huzursuzluklardan, darlıklardan, felaketlerden, bu pahalılıklardan, anarşiden vs. bütün ızdıraplardan kurtarıp dünya ve ahiret saadetine ulaştırmanın çaresi şu ayetlerde beyan edildiği üzere Hazreti Kur'an ve tercümanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Başka çıkarı yok, insanlığın başka yolu yok. Ben onları karanlıklardan nura çıkarıyorum. Onların velisi, sahibi benim Allah buyuruyor. Bize yetmedi mi Allah gibi bir sahibimiz var, velimiz var. billah. O kafirlerin velileri, sahipleri de şeytanlardır. Şeytandan beter uydukları, önderleri, reisleri olan insanlardır. Onlar da kendilerini nurdan karanlıklara çıkarıyorlar. Milleti dinden, imandan uzaklaştırıp, kafir etmeye çalışıyorlar. İşte görüyorsunuz haberleri, duyuyorsunuz. Milletin başına geçen bir takım önderler, liderler, reisler, peşlerine bütün milleti alıp, takıp, cehenneme doğru götürmeye çalışıyorlar. Aynı Firavun nasıl? <gülüyor> allah Allahu Teala Hazretleri buyuruyor. Firavun yarın ahirette kabirden çıkacak, bütün onun dünyada peşine giden avanesi de kabirlerinden çıkacaklar. Firavun en öne düşecek, ona uyanların hepsi de peşine düşecek. Çoban hayvanları suya indirir gibi Firavun peşindekileri cehenneme indirecek Allah buyuruyor. İşte kafirlerin, velileri, sahipleri, dostları da kimdir? Tağut. Kimdir tağut? Şeytan. Şeytan gibi insanlar, Kabi bile eşref gibi Yahudi reisleri, e, küfür reisleri, dalalet reisleri, naudzubillah. Daha Türkçe mi konuşayım? Kısa mı konuşayım? Bu millete şeriat ve sünnetin dışında emreden kimse, ta şeytan zındık tani arıyoruz. Bu millete şeriat ve sünnetin dışında emreden kimse, babamın oğluysa da Yok. Tağut. Allah'ın dininden başka bize kimle emredebilir? Bizi Yaradan'ın emrinden başka bir emir bize kim verebilir? Bizi Yaradan ancak Allah-u Teala'dır. Velimiz O'dur, bizi O emredebilir. Bizim başımıza geçenlerde bizi ancak Rabbimizin emirlerini tatbik ve icra etme yetkisine sahiptir. Hiç kimse kendi kafasından yetki alıp da şunu helal edeceğim, şunu haram edeceğim, Hiçki serbest ederim, kumarı serbest ederim, faizi fuhuşu serbest ederim, yahut Hristiyan dostluğunu bayramlarına iştirak serbest ederim, yok şeriat sünneti yasak ederim diyemez. Demek isteyenler buyursunlar, bir dünya yaratsınlar, kökler yerler yaratsınlar, yağmurları, ayları, güneşleri, yıldızları onlar yönetsinler, havayı, güneşi bütün sistemi onlar kursunlar, bu kadar milleti de yaratsınlar, yarattıklarına hükmetsinler. Ama kendileri yaratılmış fani insanlardır. Bunların bizde ne yetkisi vardır? Ne hakkı vardır? Bizi nurdan çıkaracaklar, karanlıklara sürükleyecekler. peşlerinde cehenneme götürecekler. İşte onlar cehennem ashabıdır, içinde ebedi kalacaklar Allahu Teala. Habibim ben seni gönderdim insanları karanlıklardan... Nura çıkaracaksın. Rablerinin izniyle yaradan, yaşadan, yetiştiren, büyüten. Rab kelimesi bunu ifade ediyor. Allah'ın izniyle onları nura çıkaracaksın. Nur nedir? Aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna çıkaracaksın. Ulu ve galip, kavi, her şey elinden gelen, bütün iyilikler kendinden olduğu için, bütün hamdü senalara mahsut olan bir Allah'ımız. Daha mı tanıtalım? Öyle bir Allah ki göklerde ne varsa O'nun, yerlerde ne varsa O'nun. Bütün dünya ahiret O'nun mülkü, 18 bin alem O'nun mülkü, her şey O'nun mahlukudur. İşte bu Allah'ın yoluna insanları Kur'an ile çıkarasın için seni gönderdim Allah buyuruyor Celle Celaluhu ve Celle Şimdi biz Allah'ın velayetinden, dostluğundan, Bıktık da mı, neudübillah, Amerika'nın, Birleşmiş Milletlerin kuyruğunda dolaşacağız, onlardan bir dostluk ve yardım bekleyeceğiz. Bıktık mı Allah'ın velayetine? Allah bize bakamadı mı? Allah bize yetmedi mi? Zarar mı etti? Bizi mahluk mu etti? Ne etti bize? Ama ne zaman biz onun sözünü kırdık, belamızı verdi, vermedi değil. Niçin verdi? Sevdiği için. Dostumuz olduğu için. Şimdi... Sen kör bir adam, almışsın yolunu uçuruma doğru gidiyorsun. Ben de senin dostunum, seni görüyorum. Elinden tutsam, seni oradan geri bıraksam, dostluk icabı değil midir? He? Elinden tuttuğum zaman seni sen desem bana ki, bırak ya ben rahat rahat yürüyorum, niye beni yolumdan ediyorsun? Ben yine de seni tutmalı değil miyim? Tutmalıyım. Dost doğrusunu söyler, doğrusunu yapar, acı gelse de. Allah Teala Hazretleri mümin kullarının velisidir. Onun için onların iyiliğini ister, zararını istemez. Bu pahalılık, bu anarşi, bu enflasyon, memleketteki, milletteki bu huzursuzluk ve bunalım hepiniz müşahede ediyorsunuz değil mi? Yaşıyorsunuz bu hayatta. Peki, bunlar bize kimden geldi? Rabbimizden geldi. Mutlaka Allah'ımızın müsaadesi olmadan yaprak kıpırdamaz. Bir iyilik geldi mi? Allah'tan geldi derler. Bir kötülük geldi mi? Müşrikler ha. Efendimize derler. Senin uğursuzluğundan geldi. Mevlana burada şöyle diyor. Kul kullum min 'indillah. فما عليها أولئك القوم لا يقعدون يفقهون حديثا ما أصابك من حزن فمن أوعى وما أصابك من وَرَسَلْنَا قِلْنَا الشَّرْجُولَا رَكَبَ الْبَحْرَ شَهِيْدَا مَنْ بُلِرَ الشُّولَ فَقَدْ طَارَ Habibim, iyilik de Allah'tan geldi, kötülük de Allah'tan geldi. Bu millet az kalsın, hiç de anlamayacaklar. Ne biçim millet rastladı? Sana bak ne bildireyim, sen de ümmetine bildir. Ne iyilik geldiyse size Allah'ınızdan geldi. Ve ma bikum min ni'metin fe minallah. Ne kötülük geldiyse size nefsinizden geldi. Ya Rabbi sen dedin ki Allah'tan geldi Yaratması benden, sebep olması nefsinizden. Yaratacak benden başka yok. Ben yaratırım ama niye sebep oluyorsunuz size sorarım onu. <gülüyor> Habibim ben seni bütün insanlara elçi gönderdim. Kimse inanmasa da ben şahit olarak yeterim sen benim elçimsin Allah ım. O peygamberime uyan bana uymuştur. Kim ondan yüz çevirirse... Habibim ben seni başlarına bekçi göndermedim. Duyur geç canları cehennemle. Şimdi. Efendiler. Ne dedik? Allah'ımız bizim velimiz Mevlamız. İlla ki bize ne yapar? Hayır yapar. E peki bugün bizim başımıza gelenler bizden bin beteri başlarına gelen Bosna Ersektir. Dünya üzerinde zulme uğramış. E Cezayir'de, Filistin'de ya da her nesinde Müslüman kardeşlerimiz bulunmaktadır. Ve görmektesiniz ki, umumiyetle bela İslam aleminin başında dolanmaktadır. Ekseriyetle huzursuzluk Müslümanlardadır. Bunu da görüyorsunuz. Bunun sebebini niye aramıyorsunuz? İşte sebebi, Allahü Teala'nın beyan ettiği gibi nefsimizin şerrindendi. Bakın, Bosna gerçekten bir kadın gelmiş geçenlerde, bir kardeşimiz anlatıyor, o kadın bu işlerin içinde, olayların içinde diyor ki, Allah'ımıza çok hamdü senalar olsun ki ne uyanık kadın. Allah'a çok hamdü senalar ederiz ki, bu belayı bize beş sene evvel yolladı elhamdülillah diyor. Beş sene sonra yollasaydı, İçimizde bir tane Allah diyen İslam askeri diye gösterilecek, fark edilecek şahıs bulamayacaksınız. E bol başına büyük felaketler. Ama kendisi ne diyor? Bak kadın ne diyor? Benim oğlum diyor Müslümanken. Karısına derdi ki başını açık gezeceksin. Örtersen boşarım seni. Bugün Türkiye'de böyle insanlar var mı? E, demek aynı belak... Yani yanaşmış yani ha aynı laflar başını örtersen boşarım sen Sırplarla beraber içki içmeler, kumar oynamalar, zina etmeler, kız almalar, kız vermeler, yılbaşı kutlamalar, geçen sene neredeydiler? Evet sene neredeydiler? Onlar da bu gece Hristiyanların alemindeydiler öyle mi? Allahu Cәhәreta ne yaptı? Onlardan intikamını Sırplarla aldı. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. İlmiyle dün bilmeyenler anı kul yaptığı sanır. Durup dururken gelir elimin kafana küt. Döndünce ne oldu ya? Ne vuruyorsun be? Allah vur dedi vurdum. <gülüyor> Bunu demez ama o demektir. Kafana bir tokat geldi mi Kalkı de vurmaya davranma. Ya Rabbi nereden hak ettim de bu tokatı bana yolladın? Onu düşün. Herim girmiş Kabe'ye, o zaman kandillerle yanıyordu biliyorsunuz lambalar, zeytin yağıyla halis yağlan yanıyordu. Herif de aç açık, demiş ya, el abdullah, vel-beytü beytullah, ve zeytü zeytullah. Kul Allah'ın demiş, ev Allah'ın, ya Allah'ın bandırmış, yiyor. Bekçi de görmüş bunu gelmiş, el-matrakatü minallah, sopa da Allah'ın demiş, buna girişmiş. <gülüyor> Her şey Allah'ın, öyleyse sopa da Allah'ın. Cela da Allah, ceza da Allah. O, o gönderdi ya. He? Allahu Teala Hazretleri buyurur ki: "Benim ilmimden, kudretimden, irademden, hikmetimden hali, haric bir şey olamaz." Anlatabildik mi? Anlayamadınız mı? Rabbimizin sıfatlarından. Öyleyim. Ne demek? Bilmek. Onun bilmediği bir şey dünyada Ukbada alemlerde olabilir mi? Olmaz. İrade istek, onun istemediği bir şey olabilir mi? Olamaz. Kudret güç, onun yaratmadığı bir şey olabilir mi? Hikmet, ince ilim, isabet, Rabbimizin isabet buyurmadığı bir şey olabilir mi? Huku bulabilir mi? Olamaz. Efendiler demek ki bugün dünya üzerindeki Müslümanların başına gelen bütün belalar bu dört perdeden geçmiş de gelmiş. İlminden, iradesinden, kudretinden, hükmetinden geçmiş ve müstahak oldukları için bu bela başlarına gönderilmiş. Başka bir dava yok. Ve Sırpları, Boşnakların başına yollayan, Rusları Afganistan'ın başına yollayan efendim Cezayir'de, Türkiye'de hangi bir Müslümanın başına bir gavuru yollayan kimdir? Allahü Teala. İnanmıyorsanız ayet okuyun. Allahü Teala onu da beyan ediyor. İsra suresinin birinci sayfasındaki buhtunassar hakkındaki ayetler, bizzat Rabbimizin kendi azamet ifadesiyle, Estaizu Billah, Feza <gülüyor> Ey Beni İsrail size ben Tevrat kitabında bildirdim yapmadan size bildirdim ki siz iki kere dünyayı karıştıracak fitne çık çıkaracaksınız İki kere peygamber katliamı yapacaksınız, peygamberleri öldüreceksiniz iki kere. Birincisinin vakti geldiğinde, biz de sizin, Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler, Yahya Aleyhisselam'ı öldürdüler, İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Birincisinin vakti geldiğinde, biz çok kuvvetli olan bir takım kullarımızı sizin başınıza yollayacağız. Bak, kim yolluyor? Beazna, biz yolluyoruz diyor. Kimi yolluyor? İbadem bir takım kullar. Kimdir bu kullar? Buhdunassar denen dünyanın şarkına, garbine hakim olan melun bir kafir. Onun hakkında Rabbimiz de buyuruyor, kullar. Ama nasıl bir kullar? Lena. Bize mahsus kullar. O gavurlar da diyor bizim kullarımız. Sizin başınız onlar için gönderiyoruz. İntikam alıcı ismimizi tecelli ettirmek için. Yani o gavurları size yollamakla el mün intikam alıcı ismimizi ispat edeceğiz. Dolayısıyla o kafirler bizim intikam alıcı ismimizin mazharıdırlar. Bizim kullarımızdırlar. Ama ben onlardan intikam almayacak mıyım? Öyle bir intikam alacağım ki ebedi cehennemden çıkartmayacağım. Onu ne soruyorsun? Ve ne yapacaklar? Fecaçû, girip dolaşacaklar, hilal diyâ evlerinizin ortasına girecekler Mevla buyuruyor. Bak kitapta yazdım size, böyle yapacağım evin ortasından karınızı alacak kızınızı alacak namusatınızı edecek, çavratınızı yakacak o zaman bütün mukaddes hatınızı yağmalayacak evinizin başına getirecek hiçbiriniz kenarda köşede gizlenemeyeceksiniz koparı balacaklar sizi ben göndereceğim diyor. İşte gönderdim. Bu ayetler kadar açık delil var mıdır elimizde? Dünya kopuncaya kadar bunlar cereyan etmektedir. 2000 bin, senelik tarihi anlatmıyor Mevla. Tarih tekerrürden ibarettir. Kıyamete kadar böyle yapacağım demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i hikaye diye okumuyoruz, dinlemiyoruz. Bugüne tatbik etmek için dinliyoruz. Bugün ne oluyor dünyada? İşte bu oluyor. Rabbimiz kafirleri Müslümanlara mı Ama bak kadın ne diyor? İyi ki şimdi yolladı. Bir tanesi diyor ki, ''Benim kocam abdest namaz nedir bilmezdi. Sırplarla şarap içti, alemde gezerdi. Şimdi diyor namaza başladı cephede namaz kılıyor elhamdülillah. İyi ki bu bela geldi de diyor biz Allah'a döndük. Rabbimiz sevdiğini zorla sopayla ne yapıyor? Kendisine döndürüyor. Hani Nasu'l Hoca girdi bir helvacı dükkanına. Yedi yedi yedi para yok bir şey yok. Ciğargeneri para soruyor ne parası soruyordu ona? Ya burası efendim ziyafet yeri değil ki ya. Parayla yemek yeridir bu. Ya dedi ben de param para yok. Neyim alacaksın? alın, ne yapacaksın? Bunu iyi bir dövdüler, ustattılar. Bir yandan dayak yiyor, bir yandan diyor ki yüzsüzle vuruyor işi. Bu ne hala memleket diyor. Döve döve helva yediriyorlar. <Gülüyor> Allah Teala adamı zorla cennete sokacak ya. He? Kulum, sen Müslümansın evet. Bak. Sana çok para veririm. imkan veririm. maddemen menfaat veririm. Tuzunu kuruturum, tıkını yer tıkırını yerine getiririm ama sen bu imkanları kullanmayı beceremezsin, cehenneme kullanırsın onları. Onun seni aç edeyim, açık edeyim, fakir edeyim, dövdüreyim, hakaret ettireyim, hapça tıktırayım, işkence yaptırayım, sen de böylece bana dön de zorla da olsa cennete gir. Ben seni illa cennete sokacağım diyor. Rabbimizin velayeti, Rabbimizin dostluğu aşikar değil midir arkadaşlar? O bizim sahibimiz ya. Kafirlerin mevlası yok. İyi dikkat edelim. Kafirlerin mevlası yok. Gerçi Allah'ımız hepimizin bütün kulları o yaratmıştır ama ne buyuruyor? Müslümanlara sahibim, kafirlere sahip değilim. E ya Rabbi, senin sahip olduğun Müslümanlar mağlup oluyor. Sahip değilim dediğin kafirler galip oluyor. Bu ne iştir? Ha, Rabbimiz buyuruyor ki, Benim mümin kullarım, dinime sahip olsaydılar, ben onlara sahip çıkardım, dünyayı galip ederdim. Etmedi mi? Muhammed Mustafa 6'ını etmedi mi sonuçta? Eshabını etmedi mi? Etbağını etmedi mi? 14 asırdır İzzet Devlet göstermedi mi demiş e Müslüman? Gösterdi. E peki onlar benim dostluğumdan bezerseler, fıkarsalar, düşmanlarımla dostluk kurarsalar, anlaşırsalar, ben de onları rezil ederim. Ederim ama niçin ederim? Yine dostları olduğum için. Neden? Onlar kafirlerle anlaşıp da onlara da gavurlara verdiğim gibi ilerleme, yükselme, zahiren görünüşte bir efendim fende teknikte vesaire meselelerde bir e, yükseklik versem ne diyecekler? Ya bak işte gavurlara uyduk da ilerledik diyecekler tam gavur olacaklar. Onun için onlar gavurlara uydukça ben onları rezil ederim ki ulan bu gavurların peşinde de bir şeref bulamadık diye dönsünler. Bakın yüz senedir kafirlere büyük bir meyil gösterilmiş ve İslam alemi tamamen Avrupa'ya mefsûn, medyûn olmuş. Fakat bakın hep geriledikçe gerilemişler, şerefleri beş paralık olmuş, paraları pul olmuş, kafaları harpten, dertten, beladan kurtulmamış, İzzet devlet ve istiklâh hiçbirinde yoktur. Bugün Türkiye müstakil midir? He? E müstakil olsaydı şimdiye kadar Bosna Erseğe yardım edemez miydi? Emir almadan halaya giremiyor efendiler. Emir almadan halaya giremiyor. E şimdi bu gavurlara uyuldukça ilerlendi mi ilerlenmedi mi? İlerlenmedi, gerilendi fakat bazı gavurlar bu sözleri kabul etmez. Niçin kabul etmez musun? Adam diyor ki hoca haklısın. Gavurların peşine gittik, ilerleyemedik ama sebebini sor. Sorayım bakayım, senin gibi cahil adama, kafir adama sorayım da ne, ne cevap alacağım? Bak niye ilerleyemedik biliyor musun? Tam gavur olamadığımızdan diyor. Aklı yani, bir bakıma. Neden? Cevabı diyor, ne müslüman olduğumuz belli, ne gavur olduğumuz belli. İki cam arasında beynamaz kalmıştık, da bizi kabul etmiyor, hiçbir yardım yapmıyor. Ne oldu bu sefer? Hakikaten herifin dediği bir manada doğru oldu. Çünkü desek ki Avrupa'ya biz, biz Hristiyanız, tam gavuruz desek biraz koltuk çıkar bize yani. E fakat siz nesiniz? E Müslümanız. Fakat her gavurlukta da sizden geri kalmayız. O da bizi arada bırakmış. Harcıyor. Çünkü allah Teala öyle yaptırıyor. Arkadaşlar adam ilerleyememenin sebebini nerede buluyor? Tam gavur olamamakta. Hala bir takımları Komünizm hevesinde. Hala. Gerçi onlar da anladılar bu yolda çıkmadığını ama yine de lafta görünüşte gösterişte böyle görünüyor. Ya Rusya misal veriyoruz işte battı gitti. Dünyada bunun çığırını açanlar çıkmaza girdi helak oldu görüyorsun. Yahu diyor onlar tam komünizmi beceremedilerdi, helak oldular. Biz tam olacağız çok güzel yöneteceğiz diyor hala. Yani İslam'a dönmek derdinde niyetle değil. Çünkü İslam millete... Maalesef öcü gibi tanıtılmış, kötü gösterilmiş arkadaşlar. Şeriat mi, kafa keser, kol keser zannediyor. Halbuki kafanı kolunu bağışlar, malını bağışlar, namusunu bağışlar. Dünya ahiret saadeti bahşeden bir düzendir bu ya. Bu İslam nizamı, bu Allah'ın nizamı ya. Bu istenmez mi ya? Estağfirullah. Efe hükmel cahiliyeti yebhûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnû Hala cahiliyet kanunları mı arıyorlar? Teala buyuruyor, İslam nizamından evvelki geri düzenleri mi arıyorlar? İslam'a gericilik diyorlar. Halbuki bunlar 1400 sene evvel gelen, insanlara saadet getiren, İslam nizamının gerisindeki en büyük mel'anet nizamını savunuyor Allah. Kafirlik hala vampirlik, canilik, katillik, vahşilikten ibarettir. İşte Sırpların yaptıkları, işte Hristiyan aleminin rezaleti gözler önündedir. Bunlarda ne insanlık vardır, ne medeniyet vardır acaba. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, harbe gönderdiği komutanlara ve ordulara ne buyururdu? Kimsenin kolunu kesmeyin. Burnunu kesmeyin, kulağını kesmeyin, çocukları öldürmeyin, yaşlıları öldürmeyin, rahipleri öldürmeyin, papazları öldürmeyin, kadınlara dokunmayın. O zaman ne büyük bir medeniyet getiriyor. Bunların ki hangi medeniyettir? Bu Avrupa'nın seyrettiği şu andaki zulüm hangi medeniyettir bu ki? Bu millet hala bu Hristiyanların bayramını kutluyor. Bunlar o Müslümanları orada dilim dilim doğruyor, kıyma yapıyor, çocuğunun kıymasını anasına yediriyor. Bu nasıl? Çocuğunu kesiyor, kıyma yapıyor, anasına da köftesini yediriyor. Öyle mi? Efendim çocuğun burasını sağını solunu cep gibi kesiyor, ondan sonra böyle kurşunlarla oraya haç yapıyor, kurşunlarla haç yapıyor. Kadınlarınız namusa geçiyor, Sırp çocuğu doğuracaksınca, kahkaha atıyor, çıkıyor, gidiyor. E bu millette, bu gece bunların yılbaşısını kutluyor. Bu millet ne demek istiyor Allah'a? Ya Rabbi, o Sırplardan bin beter olan Yunan kavurlarını da bize yolla. Beterini de bize yaptı. Bizi de yaktır, yıktır. Şu kadar cemaat, Ya Rabbi bu belayı defet diye toplanmışsa, bunun... 59 milyonu da belki ellerini açmasa da halleriyle biliyorsunuz lisanül hal en takvim lisanil mekal hal ve vaziyet durum lisanı dilden daha iyi konuşur biz dillerimizle ellerimizle ya Rabbi bu belayı defetliyorsak da he. Bu millet halleriyle, vaziyetleriyle, şu yılbaşına iştirak etmeleriyle, ocamları devirmeleriyle, indileri kesmeleriyle, mezelerle, içkilerle, o televizyon başlarında sabahlara kadar eğlenmeleriyle, halleriyle ne diyorlar Allah'a? Ya Rabbi belamızı acil gönder. Bu ne demek istiyor? Yine de Rabbimiz içimizdeki gariplere acıyor da belayı göndermiyor. Şunu da bilin ki, allah Teala hazretleri Türk milletinin kaşına gözüne aşık değildir. Hüneri Türklükte de bilmeyin. İslam'da ırkçılık yoktur, ırkçılık yapan bizden değildir. Yani Türk ordusu kuvvetliymiş de yavurlar bunlara bir şey yapamıyormuş. 500 eşfiya ile baş etsen de ondan sonra bana anlat. 500 eşfiya ile baş et ondan sonra bana anlat. Boşuna konuşma. İzzet, devlet, şeref İslam'dadır. Bugün Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışan, tefsirini öğrenmeye çalışan, hadise fıkka çalışan kız ve erkek birçok talebeler ve cemaatler vardır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen, hatta Arabistan'da dahi, Hicaz'da dahi eşine benzerine rastlanmayan bir çalışma Gençlerdeki bir gayret, talebe akını Türkiye'de görülmektedir elhamdülillah. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz belaları göndermiyor. Yoksa kaşımıza, gözümüze aşık değil. Şu memleket kaç kere çiğnendi mi çiğnenmedi mi? He? Camiler yakıldı yıkıldı mı? Kur'an-ı Kerimler yakıldı mı? Bu millette de ırzına, namusa tecavüz edilenler oldu mu? Seferberliklerde olmadı mı? oldu. O zaman da Türktük, niye Allah belamızı verdi? İslam'a doğru sarılmadık, Allah belamızı verdi. Şimdi millet İslam'a dönüyor, Rabbimiz de millete dönüyor elhamdülillah. Ve büyük bir İslam'da ilerleme oldukça, İslam aleminde de bir ilerleme olacak inşallah. Ve bu bayrağı da Türk milleti yeniden açacak inşallah. Kuveyt'in başına yakın zamanda büyük bir bela geldi. Bunun sebebi hakkında bazı kuvvetliler uyanık davrandılar ama iş işten geçtikten sonra. Geldiler buradaki bizim medreselerimizi gördüler. Bir tane zengin dedi ki, kuvvetten gelip buradaki medreselere yardım eden bir zengin dedi ki, biz dedi başımıza gelen belanın sebebini anladık. Sizin başınıza da böyle bir belanın niçin gelmediğini düşündük dediler. Aramızda müzakere ettik. Evet. Türkiye belki kuvvetten bin beter bozukluk içindedir. Bugün İstanbul'da işlenen isyan, İzmit'te işlenen isyan değil Türkiye'nin dünyanın batmasına yeter yani. Bu belli bir gerçektir. Ve biz dediler kuvvette bir tefsir, hadis, fıkıh medresesi kurmamışız. Talebe yetiştirmiyoruz. Ama Afganistan'a yardım, çerez paralarından. Efendim, cezare yardım, çerez paralarından, Türkiye'deki kuşlara yardım. Milyarda biri değil verdiği yani. Ondan alındık, savunduk, kendimiz yetiştirmediğimiz için, Kur'an'a değer vermediğimiz için belayı bulduk. Suudi Arabistan'a gidiyoruz, medreseler bazı Kur'an-ı Kerim tedrisat yapan yerlere uğradık, götürdüler üstadımızla beraber. Talebelere soruyorsun. Nerelisin? Yemen. Nerelisin? Habeşistan. Nerelisin? Afganistan. Pakistan. Ya bir tane buralıyım, Mekkeliyim, Medineliğim diyen yok. Bir tane yok. Nerede bunlar? İngiltere'de. Bunların bütün çocukları İngiltere'de okur. İngilizce öğrenir. Ve geldiği vakit Mekke'de, Medine'de de Arapça konuşmadan utanır. Adama gidiyorsun... Efendim bir muamele yaptıracaksın, ben Arapça biliyorum, Arapça konuşuyorum, suratıma bakmıyor, İngilizce bilen bir arkadaş, İngilizce konuştuğumu itibar görüyor. Bir Arap, Kur'an'ın lisanını, Rasulullah'ın lisanını, falan, cennet ehlinin lisanını İngiliz lisanına değiştiriyor. Allah bunun belasını vermez mi? İngiliz'i bunun başına yollamaz mı? İşte yakın zamanda onların da başına ne büyük bir bela geldi. Bütün memleketleri hala işgal altında. Amerikan orduları hala topraklarındadır. Çünkü Kur'an'a değer vermeyene Mevla değer vermiyor. Bu millet Kur'an-ı Kerim'e değer verdikçe Allah'ın dindeki değeri artıyor ve artacak inşallah. Şimdi... Rabbimizi dinleyelim. Eğer başımıza büyük belalar açılmasın istiyorsak, evimizde, ocağımızda, işimizde, gücümüzde, çoluğumuzla, çocuğumuzla iki cihan saadeti görmek istiyorsak Allah'ımızı dinleyelim. Bak şimdi ne buyurucu. Ya <gülüyor> yüvellezînâmenû Ey inanmış kullar! Buyur ya Rabbi diyelim. Kalbimizle hazırlıklı olalım. Allah'ımıza. Buyur Ya Rabbi. Seni dinliyoruz. Sen bizim velimiz Mevlamısın. İnanıyoruz sana yarım. Ne diyorsan hayrımıza da. <gülüyor> İntutiyu. Eğer itaat ederseniz. Feriqan minel lezine utul kitab. Sizden evvel kendilerine Tevrat ve İncil kitapları verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanların ekseriyetine. Ekseriyetten maksat. İslam'a Kur'an'a inanarak. Müslüman olmayanlarına. Müslüman olanları az da olsa vardır. Onlar bizdendir. Geri kalan ekseriyete uyarsanız ne yaparlar biliyor musun? Ya <gülüyor> döndürürler. Ba'de <gülüyor> imanikum şu imanınızdan sonra nereye çevirirler sizi? Kafirin. Gavur olmağa çevirirler sizi. Şimdi bu ayeti celilenin iniş sebebini beyana çalışalım. Bu sebebi izül bize meseleyi anlatacak. Tefsirlerin beyanına göre Medine-i Münevvere halkı Ensar-ı Kiram iki kabileden müteşekkil idi. Bir Evs iki Hazret. Bu Evs ve Hazret kabileleri Ensar-ı Kiram'ı teşkil etmekteydi. Bunların aralarında 120 senelik kan davası var. Mal davası, can davası, namus davası 120 senelik bunların birbirleriyle görüşmeleri, buluşmaları, anlaşmaları mümkün görülmezdi akılca. Dini mübiyin İslam gelince, Kur'an-ı Kerim inince, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Münevvere'ye teşrif edince, bu iki kabilenin halkı da iman şerefiyle müşerref oldular. Elhamdülillah birbirleriyle dost oldular, kardeş oldular, kaynaştılar, kucaklaştılar. Bunlardan ileri gelenleri bir yerde oturmuştular. Muhabbetleşirken, söyleşirken Şâsıbni Kays isimli yaşlı bir melun Yahudi o meclisin yanına rastken, Baktı ki bu iki kabile ki 120 senelik davalıdır, hiç anlaşamayan bir millettir. Nasıl bunlar böyle birbirine kaynaştılar diye kıskandı, öfkelendi. Ben bunların birliğini, dirliğini bozayım niyet etti o Yahudi. Aralana bir fit sokayım, bunları birbirine sokayım. Fakat nasıl yapayım? Şimdi kendinde o cesareti bulamadı. bunlar iman etmiş adamlardır, kalkar bir kafamı kırar, beni gebertir orada bir şey dersem onlara diye, ne yapayım? Bir çocuk çağırdı. Genç bir delikanlı, iyi dinleyin. Aklınız bacağınıza gitmesin ha. Bacağım ardı sıkıştım, sıkıştım. Akıl gider bacağına sonra ben konuşurum havaya. Şimdi... Bu delikanlıyı çağırdı. Dedi ki, oğlum dedi, al sana şu kadar para, ne olacak? Bir beyt var. O beyt, şiir, Araplar çok şiirciydi, edebiyatçıydı. Evs ile Hazret Kabileci arasında zamanın birinde bir harp olmuş. Bu harpte Evs kazanmış, Hazret mağlup olmuş. Kazanan taraf, kaybeden tarafı hicvetmek, sövmek, saymak, rencide etmek üzere bir takım beyitler, şiirler, nameler yazmış. Bu şiirler, eski şiirler... Bunları da o Yahudi, yaşlı Yahudi ezbere biliyor. Şimdi o çocuğa diyor ki... Al sana para vereyim. Şu şiirleri yazıyor ona. Bunları git, şu meclistekilerin arasında bir oku... Çekil, daha başka bir şey yapmayacak. Bunların hepsi sahabe olmuş. Yeni iman şerefine müşeref olmuş zatlar. Oturuyorlar, sohbet yapıyorlar. Velakin bu delikanlı gelip de... Meclisin ortasında o kan davasını hatırlatınca, o efendim kaç sene evvel yaşanmış galibiyeti, mağlubiyeti, beyitleri okuyunca, galip taraf yine bir kabarıklık hissediyor, o zaman yenilmiş olan taraf yine bir mahcubiyet hissediyor, o ona vay siz bizi yenmişsiniz o buna biz sizi yenmiştik, sen bize şöyle söylemiştin, o gün sen bana böyle yapmıştın diyerek, eski günler akla geliyor derken, İş o kadar şiddetleniyor, kızışıyor ki... Kalkıyorlar iman şerefiyle müşerref olan sahabe olmuş o zatlar... O Yahudinin ihfaline aldanarak... Es silah, es silah... Silaha davranın arkadaşlar diye kendi kabilelerine buyur yapıyorlar. Bu menun Yahudi... Bunları birbirine harbettirecek ettirecek kadar kızıştırıyor. Bunun üzerine... Rabbimiz tarafından... Ayetler geliyor... Bu ayetler bu hadise üzerine inmiştir. Ey iman etmiş kullar! Efendimiz'e haber geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evse hazret kabileleri birbirine giriyor ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı. Onlar birbirine silah çekmeden zor yetişti, dar kavuştu. Hemen dedi ki, oturun bakalım. Ben sizin aranızdayım, Allah'ın ayetleri bana indiriliyor. Sizin hakkınızda haberler geldi, dinleyin Allah'ınızı bakalım. Hepsi oturdular. Buyur ya Resulullah. Okudu bu ayetleri. Şimdi de size okuyoruz ey Müslümanlar. Bize değindi. Ey inananlar! Yahudi Hristiyanlara uyarsanız sizi bu iman şerefinden ayırıp cahur ederler. Cehennemde kendilerini arkadaş ederler. Şimdi dikkat edin. Bir Yahudi'nin gönderdiği gencin okuduğu şiirleri dinleyip ayağa kalkmayı Rabbimiz ne buyuruyor? Sizi bunlar kafir ederler. Neden? Belki o hadiseyle kafir olmazsınız ama bunları dinledikçe imanda kalamazsınız. İlle gavur eder. Bakın bugün bu televizyonda seyrettirilen programlar, izlettirilen şarkılar, Türkler dinlettirilen bütün bu efendim eğlence programları o günkü o Yahudinin okutturduğundan aşağı mıdır fazla mı? Sahabe-i kiram gibi kıymetli insanlar boş bulundular. Evvel zamanda tedbirsizdiler. Rabbimizin uyandırması gelmeden evvel bir efendim, tabii hataya düşerek o şiiri dinler dinlemez kalktı birbirine daldılar da sabahtan akşama bu Yahudi Hristiyanların filmini seyreden millet kalkıp birbirine dalmaz mı? Burup kırmaz mı? Müslüman Müslüman'a girmez mi? İşte meydanda anarşinin sırını arıyor. E sen televizyonda anarşi böyle yapılır diye gösterirsen, hırsızlık böyle yapılır diye gösterirsen, zina böyle yapılır diye gösterirsen, bütün pisliği oradan millete akırdırsın. Ondan sonra da bu neye böyle oldu? Nasıl önlenecek? Demen akılsızlığın danışkası diye midir ya? Neyi tartışıyorsun ya? Bak, Rabbi'miz ne buyuruyor? Veceği vecek furun. Ey benim habibim Muhammed Mustafa'mın ashabı. Allah selam ve rıdvanı Allah aleyhim Siz nasıl kafir olursunuz? Allah Allah. Ne demiyor onlara? Siz o Siri niçin dinlediniz demiyor? Siz nasıl kafir olursunuz? Yani onu dinlemeyi küfür sayıyor. Onlar kafir oldu demek değil, dinlerlerse, devam ederlerse gavur olurlar demek. Bir dinledin, iki dinledin, üç beş derken, baksın ki iman nuru kalbinde söndü, küfür karanlığı kalbine girdi. Ve kalbini neuzübillah zindana, cehenneme çevirdi. Siz nasıl kafir oluyorsunuz? Başınızdan aşağı Allah'ın ayetleri okunuyor. وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ En sevgili Peygamberi Muhammed Mustafa A. aranızda bulunuyor. Bizim de aramızdadır. Manen sağdır. kabri şerifinde haydir, diridir. Şu anda sizin şu cemaatınıza şahittir. الَنْبِيَا وَحْيَاهُمْ fi kuburin نُسَلُّونَ Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Rasûlullah Efendimiz'in şu anda kabri şerifinde namazdadır. Ve bu gece Kimlerin günah meclisinde sabahladığını, kimlerin şu cemaatte bulunduğunun haberini almaktadır. Buyurdu ki Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayati ghayrul ve memati ghayrul Benim yaşamam da sizin için hayırdır. Ölümüm de sizin için hayırdır. Dediler ya Resulallah. Hayatında çok hayır gördük ama ölümünde ne hayır var? Ölme dediler. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her sabah akşam kabrimdeyken sizin bütün yaptıklarınız bana gösterilecek ve hayran eğer yaptıklarınızı iyi görürsem sizden hayırlı bir haber alırsam mesela bu gece bizden çok iyi bir haber alıyor milletin İsyan meclisinde olduğu bir dönemde o siyah hakkımı atalım. Bu yet olmuyor. Milletin günah pataklığına düştüğünde senin falan falan hatta var ya babanızın ismiyle sülalenin ismiyle falan kavimden falan kabileden falan oğlu falan bugün bu gece şu mecliste bulundu diye hakkınızda haber gidiyor Resulullah a. sallallahu aleyhi ve sellem. Zannetmeyin ki boştur bu işler. ''İyi haber alırsam Allahım diyeceğim. Ve in vece cuhatü ve Kötü haber aldım. Falan ümmetin işçi içti. Falan ümmetin kumar oynadı. Falan ümmetin zina etti gibi. Naud billah. Kötü bir havadis alırsam sizden ne yapacağım? Ya Rabbi o ümmetlerimi affeyle diyeceğim. Sizin günahınızın affını isteyeceğim Allah'ımdan. Yani ölümüm de sizin için hayırlıdır. Çünkü hakkınızda aldığım kötü haberler için ''Önceden gidip sizin işinizi yoluna koyacağım.'' diyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri <gülüyor> Habibi hakkında ne buyuruyor? Estaizu billah. ''Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahida.'' شاهداً بشراً نذيراً وزاعياً إلى الله في أذني وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz biz seni ümmetinin başına şahit olarak gönderdi. Şimdi Resulullah'ın ruhu bizden haberdar olmasa bize şahit olabilir mi? Demek ki bizi görüyor ki şahittir. Görmeyene şahit denir mi? E evladı onu bize şahit gönderince ne oldu? Bizden haberdar oldu. Elhamdülillah. Ne iyi haberimiz gitti ona. Sakın ha bu sohbetten çıkar da televizyon başına oturursunuz da bir programın zerresine, kenarından, köşesinden gözünüz alır da Hristiyanların merasimine katılmaktan azaba uğrarsınız karışma. Ve Resulullah'a giden haber de tersine döner sabaha kadar ha! Sakın bir kişi bile, Allah'a Allah mavzu, arkadaşlardan bazıları dediler bana ki, hocam erken bırakacaksın onları, bir saat, iki saat konuşacaktım bırakacaksın, programa yine yetişecekler. Dediğim Allah'ın izniyle bu cemaate gelenlerden bir tanesi onun zerresine bakmaz ben şahidim Allah'ın izniyle. Beni de yalancı çıkartmayın, mahcup etmeyin artık. Ben de sabaha kadar konuşamam ki. Sizi yani yollamayayım eve diye. Artık eve giden kendine sahip olsun ya. Zaten o yılanı evde ne taşıyorsun bir defa? Onu bir konuşalım. Yılanı evde ne besliyorsun? Hiç akreple anlaşılır mı? Kurbağa anlaştı ondan, zararlı çıktı. He, Agrab geldi kurbağaya rica etti. Dedi ki beni şu dereden geçir dedi. Yahu dedi sen dedi sokarsın acayip pişesin dedi. Hiç dedi soğuk pişesin yani ya. Seninle alaka kurmak sırtıma seni sokmak istemiyorum ama. Yahu dedi ben sana şimdi muhtaçım sana bir şey yapabilir miyim dedi. İşim düştü sana ne korkuyorsun benden dedi. Mecburum karşıya geçeceğim. Aldı bunu sırtına. Lan yarı yola geldi bir soktu bunu Totbağın içine işledi be Dedi ne yapıyorsun ya Dedi huyumdur dedi Sokarım dedi kusura Dedi benim de huyumdur batarım dedi Biliyor musun bir battı bu yerlere sellere kaldı Şimdi akreple anlaşılıp da bu beni sokmaz Niye E ben kullanmasını bilirim Neyini kullanıcısınız İmamı azam mısın da akrep sokacak da akrep zehirlenilecek Akrep geliyoruz İmamı azam önce dediler akrep sokacak seni şunu öldürelim لِلْحُمُ الْعُيَمَٰي مَسْمُمَثِنْ dedi, alimlerin etleri zehirlidir dedi, bizi yerse o zehirlenir. Biz âlimsek böyle değilsek, zaten soksun gidelim. Geldi, geldi, geldi, bir soktu, bir şişti, şişti, şişti, şişti. pat keverdi gitti. İmam-ı bir şey olmadı. E sen kimsin de yani akrep sokacak da sana bir şey olmayacak? Ödün kopar kaçarsın ya. Akrep soksa canına sokar, bunlar soksa imanına sokar. Akrepten beter, yılandan beter lah. İna şerri la Ya ayet okuyorum sana. Allah indinde. Yeryüzünde gezip dolaşan canlıların en şerlisi, en kötüsü, en zararlısı kimdir? Yılan mı, cihan mı, akrep mi mı, solucan mı, ejderha mı? Değil. Hakkı duymayan, hakkı söylemeyen, hakkı anlamayan kafirlerdir diyor. E bunları seyreden ne olur ya? Ne olur? Nauhu bil teâlâ bu meret evden atılmalı, ancak başka gecelerde nefsine uyup seyreden bile ne diyoruz? Bu gece sakın açmamalı, onların merasimine zerre kadar meyletmemeli. Hocu efendi ya ben kazıneye gitmiyorum, Bara pavyona gitmiyorum, hiç gitmiyorum. Evde oturuyoruz çoluk çocuk ya. Yani bunda da ne var? Ne mi var? O gidemediğin yerler var ya, o seyredip de gidemediğin. Hepsine gitmişten beter olmak var. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Bela geldi mi? Sadece meyhanedekine mi gelecek? Sadece kerhandekine mi gelecek? Affedersin. Kime gelecek? Seyredenlere de, razı gelenlere de, normal görenlere de, beğenenlere de, benimseyenlere de. He? Hatta diyor ki, Adam dağda birini öldürür, katil olur. Öbürü aşağıdan bu haberi alır da iyi yapmış der, kafir olur. Şimdi dağda birisi birini öldürür. At onu, at onu. At onu. Niçin öldürür onu? Ya nefsi için öldürür onu. Yani kafası bozulur ona, kızar ona, çeker vurur. Ama sorsan ona helal mi yaptın, haram mı yaptın, Ne der? Halal yaptım ya. Ben, şey, haram yaptım. Yasak bir iş yaptım ama kafam bozulur dayanamadım. Vurdum de. Bu adam kafir olur mu? Olmaz. Peki bu haberi aldığı zaman da iyi yapmış diyen ne olur? Haram, harama adam özüme haramdır. İyi demiş olduğundan kafir. Şimdi orada o oyunları oynayanlardan haram ettiğini bilerek yaptı onu belki kafir demeyeceğiz ona. Ama seyrederken ulan ne de iyi oynuyor be. He? Amma da film çevirmiş. Amma da köpek atıyor diyen ne olur? Tehlikeye gider arkadaş. Ben bunu burada söylüyorum. Çıkıyorsunuz aynı tas aynı hamam. Geçen cemaatten birisi anlatıyor bana. İlk sohbete gelen birisi diyor. Bu meselelerden biraz duymuş. Eve gitmiş. Yahu demiş. Hoca da böyle böyle dokundurdu demiş ama. Açmadan da duramadım. Bir bakayım ne var? Bir açmış. Sevdiği bir şarkıcı çıkmış. İsmi lazım değil. Bir bozuk herifin biri çıkmış. Bu da buna hastaymış, savmış. Dayanamamış şimdi buna. Bu hoca da bu akşam da bunu vaat etti ya. Şimdi bunu nasıl kapatayım? Kusura bakma Cümpeli hoca demiş. <gülüyor> Seyretmiş. Arkadaşına da ertesi gün etmiş. O da gelmiş bana anlatıyor. Şimdi adamdaki imana bak. Kusura bakma diyor bana. Benim ne haberim var ondan ya allah Teala Hazretleri görüyor onu da adam Rabbisinin gördüğünden değil, hiç habersiz de benden özür diliyor. Bu kadar enayi yani alay ediyor yani. Gerçi bu laf ben yine onu mesela cemaatimiz bir kere bile gelen bizimdir. Biz onu atmayız da. Misal olsun size siz de gidip de demeyin öyle kusura bakma diye açmayın yani. Allahü Teala ayet indirdi. لقد نزل عليكم في الكتاب Kullarım, size Kur'an'da ayet indirdim iyi dinleyin En iza yujma ayati llahi yukfaru <gülüyor> biha ve yustehzavu biha fala taqrju ma'ahum hatta yahubu fi Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiği Allah'ın şeriatinin Habibi'nin sünnetinin, ulemanın, evliyanın küçümsendiği, hafife alındığı bir yerde bulunursanız, bir kişileri dinlerseniz, sakın ha orada oturmayın, hemen orayı terk edin. Ta ki onlar başka bir mevzuya getinceye kadar, yani işi düzelsin diye kadar. Yok, siz... Ben her şeyden haberim olsun. Ne var ne yok ben bakarım, ben seyrederim. Bana dokunmaz diyerek Allah'ın ayetlerine küfredilen, alay edilen meclislerde oturup orada konuşanları dinlerseniz inne kumden misluh şüphesiz o takdirde siz de onlar gibisiniz. Ondan sonra cünûna İnnallâhe <Sessiz> câmihul münâfiqîne vel kâfirîne fî cehenneme cemî'â. Şüphesiz Allah, onlar açıktan yavurluklarını püskürdüler. Siz de biz Müslümanız dediniz ama bir gavurdan geri kalmadınız. Siz de munafıklar defterinde hepinizi cehennemde toplayacaktır Allah Celle Celle. E şimdi bu tehlikeye insan girer mi ya? <gülüyor> Efendimiz Sohbun Aleyhisselam buyurdu. Men ehabbe kavmen ala e'malihim. Kim bir milletin yaptıklarını severse, kendi yaparsa buyurmuyor. Yaptıklarını severse. Huşire <gülüyor> fi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mahşere onların arasında çıkacak. Sevdiğin, seyrettiklerin arasında çıkacağız. Ve hûsi be yevmel kıyameti Kıyamet gününde onların hesabıyla ona da hesap görülecek. Ve illemî amel bi'amâlim. Onların yaptığını yapmasa da, sevdiği için, izlediği için, desteklediği için, razı olduğu için, beğendiği için, ortak, aynı defter, aynı dosya, aynı amel. Adam namaz kılmış, oruç tutmuş, hac yapmış, zekat vermiş, ondan sonra bir daha ahirete gidiyor... ...Hristiyanların dosyası verilmiş eline... E Ya burada bir şaşırma var, bir yanlışlık var, niye? Ben Müslümanım, bu Hristiyanların işini köyü! Sen Müslümandın ama ...İç yiyeceksin, kumar oynayan, zina eden, faiz yiyen... ...he? O Masonlar, Lionslar var, o Yahudi Hristiyan uşakları, kuyrukları... ...onlarla beraber oldun, bir oldun... Onlar zaten Hristiyanların adamları, sen de onların adamı zincirleme, trafik kazasında gittin. Bitti. Ona ona, bindiren bindiren. Sen niye bu, bu sürüye girdin? Dikkat edeceksin ya. Nereye gideceğini buradan tayin edeceksin, seçeceksin. Yarın ahirette, kimlerle beraber olmak istiyorsan dünyada onlarla beraber ol. Hacı Hasan Efendi Hazretleri var idi. Zahmetli Fikri Yavuz vs. ulemanın da hocasıdır. Biz Karadeniz'de okurken icazetlerde buluştuk bir kere. Güzel alim idi, fazıl bir insan idi Buyurdu ki, ''Bizim köyde bir adam var, ömrü boyu kafirlerin peşinde gider.'' Kafir deyince ''Adam ben yavrum diyenin peşine gitmez.'' Mesela şimdi birisi gelecekten sonra ben Hristiyanım, ben Yahudiyim diyecek sen onun peşine gideceksin. O mümkün değil Müslüman bu işi yapmaz. Ya ne yapacak adam? Adam diyecek ki ben de Müslümanım ama Yahudi Hristiyanlara uymadan ilerlenmez. diyecek ki ben de cuma kılıyorum, ben de adım Ahmet Mehmet, ben de cemaattayım, hacıyım. Ama bu Hristiyanlar bu Amerika çok ilerlemiş, onlara uymamış biz idare edemeyiz. Diyecek sana. Sen de bunun peşine gittin, Hristiyan'ın peşine gittin. Daha bunda bir fark yok. Dedim ona gidiyor bir gün. Bana bak ne var? Aç ellerini sana bir dua edeceğim. O da sevindi Efendi Hazretleri bana bir dua edecek. Açtı ellerini böyle merakla. Dedim ya Rabbi. Bu adamı dünyada sevdiklerinden, desteklediklerinden ayırma, onlarla ahiretli de harçsuz yama eyle deyince bu uyanık biliyor musun? Herif yani birden amin demedi. Şimdi ben size böyle bir dua yaptım hemen pat amin dersiniz. Halbuki düşünmeniz lazım, bu amin denecek dua mıdır, değil midir, bu hoca ne konuşuyor? Düşünmek lazım yani. Cık. Düşünmeden de kör taklit ama bana güveniyorsunuz, bu hoca bize aleyhimize etmez amin diyorsunuz ama her lafa da dikkat edin. Bak ne dedi ona? Aslında kötü bir dua yapmadı ona değil mi? Ya ne yaptı? İyi bir dua yaptı fakat adam hemen uyandı. Şimdi ne dedi? Dedi ki, hoca dedi, niye bana dua attın dedi. Dedi ben sana dua atmadım dedi. sana çok hoş bir dua yaptı. Beddua attın bana dedi. Ben buna amin demem. E peki bu, bu dua aslında doğru bir dua. Sen bu duaya kendini niye sokmuyorsun da... Amin denecek hale gelmiyorsun da duaya amin deme. Çünkü biliyor ki dünyada sevdiği peşine adam adamlar hep cehennemlik adam. O da biliyor onu. Amin desem yandın. E amin demesen sen de yandın. Fark etmedi ki. Şimdi ben diyorum kendime, bana böyle bir dua yapsa birisi ben amin derim. Neden? E bir gavurdan dostum yok mu? Masondan, Lyons'tan, Rotori'den. Yani bir şerah sünnet düşmanı dostum yok. Sizin de yok elhamdülillah. Böyle bir dua yapsak ya amin deriz. Ama bak adam yapamadı ya amin diyemedi. Belki içinizde de amin diyemeyince kadar çıkar ya. Herkes kolay amin demez bu işe, diyememesi lazım zaten. Ama ne yapar? Ya Rabbi şu anda tövbe ettim. Senin dinin aleyhine gidenlerden dostluğumu elime eteğimi çektim. Tövbe eder amin der. Girer bu duaya. Bitti. Kolay bu kadar basit. Hoş, kaydını sildirmeye deniz yok. Rabbimiz hemen defteri siler. Belki vardır bu kötü yerlerde kaydı olanlar. Billah. Ya. E ister misin ahirette olan hesabından muhasebe olasın? Aklı mermiyor ya. Cehenneme inanmayan, cennete inanmayan, dirilmeye inanmayan ne yapsa yapar da cehenneme inanan, bu adamların cehennemlik olduğuna inanan nasıl bunların peşine gider? Bunu anlamıyor. İbni Mesul Hazretleri vabuyallaha'ın bir düğüne davet edildi. Düğüne giderken açtı eve, evin içerisinden çalgı sesleri duydu. Duyunca geri döndü. Geri dönerken düğün sahibi haber aldı. i̇bn Mesud Hazretleri işte yarı yoldan dönüyor. Hemen dedi ki efendim niye buyurmadınız ayıptır biz millete rezil olacağız siz niye döndünüz? Dedi ki ben Resulullah'tan bir hadis işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Men vazıya amelek kavmin kâne şerîke men amile bihi. Bir milletin yaptığına razı gelen yapanların ortağı olur. E ben de bu mecliste çalgılı çengili mecliste bulunmakla rıza göstermiş olacağım, size ortak olacağım, ben size ortak olamam dedi. Geri dön. E şimdi bu gece, bu melanete razı seyreden nedir? Razı demektir. İnsan kızdığını seyreder mi? İnsan düşmanını seyreder mi? Ne dersin? Yüzünü görmek istemiyorum dersin. Ben öyleyim, sen de öylesin. İnsan düşmanını, kan davalısını ne yapar? Yüzünü görmek istemez. Hatta elbisesini görmek istemez. Bir dostunun üzerinde düşmanın elbisesini görsen ne dersin? ''Ulan şundan başka giyecek bir şey mi bulamadın, huzurunu mu kaçırdın, mi bozdun, ne aldın şu adamın elbisesini üstüne?'' demez misin? der Sevmediğin bir adamın, kedisine, köpeğine kadar nefret ediyor insan ya. Sevdiğinin de kedisine kadar, köpeğine kadar aşık oluyor insan. Mecnun, ayağa kalkıyor oturuyor, ayağa kalkıyor oturuyor. ne oldu? Leyla'nın kedisi girip çıkıyor dedi. İşte aşk budur, Allah'a seven, Rasulü'nü seven onun dostlarını, sevdiklerini sever. Düşmanlarına düşman olun. Çünkü Allah Teala buyuruyor: "Ey inananlar! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Sakın Yahudi Hristiyanları dost etmeyin. Bazıları veli avak. Onlar birbirinin dostudur. Size dost olmaz. Kavırdan dost olmaz. Domuzdan post olmaz. Duymadınız mı? Ve men yetevellem minkum fe innehu minhum" Sizin içinizden Yahudi Hristiyanlarla dostluk kuranlar da onlardandır. Onlarla bir söyleyeceğim diyor. Inna Allahu Anhmin Qawminu Zalimin. Başka bir hadisle size göndürülür. Ve men yef'al zalike faleysa min Allahi fi şey. Yahudi Hristiyanlarla dostluk kuranlar bilsinler ki benim dostluğumdan sıyrılmışlardır, ayrılmışlardır. Allah'la bir alakaları kalmamıştır diyor. Bunlar ayettir. Hazreti Kur'an'ın ayetidir. İlla en tettegû minhum kukah. Ama çok korkarsın, yavrun eline düşersin, kafanı kıracağım, öldüreceğim seni tehdit eder, görünüşte ona belgi uyarsan ruhsat olur. Uyumazsan azimettir. O daha iyidir. Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Birisi dedi ki, Ya Resulallah dedi, Ammar irtidat etti. Ammar sahabeden, dinden döndü dedi. Ya o yapmaz dedi böyle bir ne? O arada Hazreti Ammar geldi ağlaya ağlaya. Dedi ki ya Resulallah dedi. Anamla babamı beni kafirler yakaladılar dedi. Hepimize küfür teklif ettiler, şirk teklif ettiler. Anamla babam kabul etmediler. Gözü önünde onları develere bağladılar. Develeri sürdürdüler. Ortadan iki, hep ayırdılar onları dedi. Develer gittince paramparça ortadan ayrılıyor adam. Ben de dedi onların dediğini, dedim de canımı bağışladılar ama şimdi çok içim içime sığmıyor ben, nasıl onların dediğini dedim. Efendimiz buyurdu ki, onlar hazimetle amel etti, cennete gittiler. Efendim, ne mutlu onlara! Sen de ruhsatla amel ettin, senin de suçu bir daha yakalarlarsa yine öyle yaparsın, kurtarırsın kendini dedi. Ona ruhsat müsaadesi verdi. Ammar öyle bir müslümandır ki İslamiye donun. İliğine kemiğine işlemiştir, o dinden dönmez buyurdu. Ama dille müsaade etti. Böyle bir ölüm korkusu olur da, ölüm korkusu varsa yine de uymasan onlara şehit olarak öldüğünde şüphe yoktur. Ama yani intihar etmiş olmazsın, mesul olmazsın, şehit olursun. Kafire karşı İslam'ı haykırırsın, şehit olursun. Ama ben burada yalnızım, gücüm yok. Mutlaka beni öldüreceklerini anlıyorum. Uymalı değil miyim? Değilsin. Uymazsan şehit olursun. Bir kişi de olsan karşı gel. Belakin ruhsat ruhsatla amel edersen de mesul olmazsın. Şimdi bu milletin ne ölüm korkusu var, ne hastalık korkusu var, ne bir bela korkusu var. Yalnız canları gavurluk istiyor. Onun için ekşili istiyor. Bu gavurların peşine gidiyorlar. وَمَنْ يَعْتَسُمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَيْ لَا صُرَاتٌ مُسْتَق۪ينَ <gülüyor> Allah'a yapışan, onun ipine yapışan, Kur'an ipine sarılan dost doğru yola hidayet bulmuştur, kavuşmuştur. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ayetler bu hep aynı sebeple inmiştir. O Yahudinin okuttuğu şiiri dinleyenlere indi. Ey inanmış kullar! اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّةُ قَاتِهِ Allahü hakkıyla korkun. Nasıl sayılması gerekiyorsa onu öyle sayın! Nasıl becereceğiz onu? فَتَّقُ <gülüyor> اللّٰهَ Madem ki benden hakkıyla korkmayı beceremediniz bari gücünüz yettiği kadar korkun! O hakkıyla korkun ayeti gelince sahabe-i kiramın korkudan canı çıktı biz nasıl hakkıyla korkacağız Allah'tan? Yemeden, içmeden, bacağımızı uzatmadan, yaslanmadan nasıl durabileceğiz yani hakkıyla saygıyı nasıl becerebileceğiz? Rabbimiz buyurduk, gücünüz yettiği kadar korkun! Size öyle bir şeriat gönderdim, helallar haramlar tayin ettim, bunlara etmek elinizden gelir, kolaydır. Bunu yapın tamam. وَلَا <gülüyor> تَمُوْجُنَّ Sakın ha ölmeyesiniz! Ya Rabbi ölmemek bizim elimizde değil, ölmemek sizin elinizde değilse, اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak müslüman olarak ölün! Gavur olarak gebermemek sizin elinizdedir. Şimdi, buradan ne anlaşılıyor? Kafirleri dinledikçe, seyrettikçe, itaat ettikçe, emirlerine gittikçe, yasaklarından kaçtıkça, Allah'ımızın emirlerini yasaklanırsa saydıkça, insan küfre doğru yaklaşıyor, son nefesinde de imanı tehlikeye gidiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri, 70 bin evliyanın serdarı Mektubatında buyuruyor ki Bir komşum Ölüm döşeğine düştü beni çağırdılar lan Ziyaretine gittim Baktım ki damarları şişmiş Yüzüm mosmor olmuş Böyle ölümünü bekliyor Fakat bir türlü can veremiyor Bunun kalbine bir teveccüh ettim Ne demek teveccüh Manen yöneldim Bunun erbabı bilir baktım diyor. Evliyaullah kat casuslarıdır. kalbinize girerler, Mevla'nın bildirmesiyle iç aleminizi bilebilirler. Evliya'nın keraveti haktır. Bir baktım kalbine gidiyor, iman nuru pırpır ediyor, söndü sönecek karanlıklar içinde kalmış. Bulutlar içinde kalmış. Son nefes böyle bir durumdur ha. Allah'ım hepimize o anda yardım eylesin ha. İmanımızı muhafaza eylesin ha. Amin. Şimdi bu adam benim komşum. Hak hukuk vardır. Buna elimden gelse bir iyilik yapsam gerekir ama nasıl bunun bu karanlıklarını defedebilirim diyerek <gülüyor> bunun kalbine yüklendim diyor. Yani Allah Teala'nın İmam Rabbani Azizen'e verdiği fezlerden nurlardan onun kalbine bir aks ettirdim diyor karanlığı dağıtayım diye. Bir uğraştım, yüklendim, battım diyor. Zerre kadar karanlık kaldıramadım. Diyor. Koca İmam-ı Rabbani, bu ne demektir ya. Adresallahu aleyhi ve sellem. bin evliyanım reisi ya. Bin senenin müceddidi. Resulullah'tan sonraki ikinci müceddis. İkinci binin müceddidi bu zat. Ahmet-i faruk -i İkinci defa yüklendim diyor. Olmadı. Üçüncü de yüklendim. Yalvardım Allah'ımız iltica ettim. Ya Rabbi şuna bir iyilik yap. şunu karanlığını kaldır diye. Üçüncüde bana dendi ki, ''Ey imam, senin teveccühlerinde bir kusur yoktur. Sen bu teveccühleri dağlara yapsaydın, senin hatırına dağları yerinden kaldırırdın.'' Yani bende o kadar kıymetli hatırım vardır, sen yanlış anlama. Fakat bu adamın kalbindeki bu karanlıklar, küfür ve şirk merasimine katılmasından küfür merasimlerini kutlamasından gelen karanlıklar olduğu için, cehennem ateşine girmemiş, yanmamış, paklanmaz. Şimdi, şirkten gelen bir karanlığı ateş patlıyor O da şöyle patlıyor imanını kurtarırsa patlıyor imanını kurtaramazsa ebedi yanıyor, çıkamıyor, hiç patlamıyor O adam diyor, o karanlıklar içerisinde öldü gitti, ben de o üzüntüyle döndüm. Ertesi gün cenazesi kalkacak. Bunun namazı kılınır mı, kılınmaz mı? Komşumuz, ne yapalım, ne edelim? İstihare yaptım diyor. Yani istihare Allah'ımızdan hayır talep etmek. Sordum. Mevla'ya müracaat etmenin yolu istihare. İstiharede şöyle buyruldu. Zuhretti ki imanını zor kurtarmıştır fakat kurtarmıştır cenazesine git. O münasebetle cenazesini kılıyor. Yani adam kafir değil, gavur değil, sinsiz müslüman. Fakat gavurların bu yılbaşı gibi merasimlerine katılırmış, kutlarmış. Buradan bu karanlık bulutlar çökmüş imanını söndürme. Velakin zor kurtarmış. Bizim bu milletin kurtulacağı, kurtaracağı ne mal. Ulema buyurdu ki, mektubatın beyanıdır. El-İsvaru hale sahireti yuhdi ile el-kebireti. Küçük günahlar yapıla yapıla büyük günahlara götürür. Velisraru alel-kebireti yufzıyla'l-küfri. Büyük günahlar yapıla yapıla da insanı küfre keker. Gavur merasimine katılmak en büyük günahlardandır. Bu gibi hallere devam etmek, tövbesiz, pişmanlıksız ölmek Allah muhafaza etsin. imanın kurtarılmamasına vesiledir. İmanı tehlikeye atar. Nehûdübillah. O imanı bir kurtaramazsan var ya, bütün namazların boşa gitti, oruçların boşa gitti, haccın varsa gitti, zekatın yağma gitti, ebedi cehennemden çıkamazsın o imanı kurtaramazsan, onu da bil. İmanını son nefeste kurtaramayan adamın ömrü boyu yaptığının hayrını göremez. Biz bu iman için taşıyoruz, saklıyoruz? Son nefeste kurtaralım için. Esas derdimiz nedir bizim şimdi? Son nefesi kurtarmaktır. Efendi babamız Hacı Ali Aydar Efendi Hazretleri, 120 yaşına yakın zat idi, kutbul idi, dört mezhep müftüsü idi. O kadar büyük zatlar, onun emsali, nice zatlar geldi geçti bu dünyadan. Hepsi gelen gidene ne derdiler? Bu dedenin iman selameti için duacı olun. Son nefesimizi kurtarmamız için dua bekliyoruz. Herkese böyle yalvarırdı Allah'ın dostları. Hiçbiri benim garantim var demedi. E bizim de ne olacağımız belli değil. Bu iman, bu devlet kuşu başımıza kondu, uçabilir Allah muhafaza etsin. Rabbimizi kızdırırız, gazap ettiririz, kafirlere meylederiz, Rabbimiz de buyurur ki, siz ki benim İslam nimetimin kıymetini bilmediniz, iman şerefine nankörlük ettiniz, gavurları sevdiniz, onlara ben, benzemeye çalıştınız, verin o iman nimetini de olun gavurlarla beraber, der. Bu Rabbimizi gazap ettirir. Allah'ın düşmanlarıyla dostluk etmek, Rabbimizi en kızdıran şeydir. Onun için, bu milletin hidayetine duacı olalım, bu milleti bu yola davetçi olalım, acıyalım onlara, göz bakarak gidiyor. Ve <gülüyor> atasimû <gülüyor> bihavlillâhi cemî'â Kullarım, Ey inanmış kullarım! Hepiniz sohb Allah'ın ipine, şeriat ve sünnete, Hazreti Kur'an'ın ahkamına sımsıkı sarılın. وَلَا <gülüyor> Birbirinizden de ayrılmayın, Kur'an-ı Kerim'den de ayrılmayın. İşte Kur'an meclisleri, işte sohbet meclisleri, ilim meclisleri. Ayrılmayın! وَذْكُرُوا <gülüyor> نِعْمَتَ Üzerinizde Allah'ın büyük nimeti var, onu unutmayın. Nedir o büyük nimet? Bir gün cumada fellef بين kulubikum siz birbirinize düşmandınız, kanlı bıçaklıydınız. Allahu Teala sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Fe'uzuhu min yevmi'l-ihvana. Allahu Teala'nın İslam ve Kur'an nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Elhamdülillah. Ve kun cumala kefahubra'in min'n-nar fe'enqadukum minha. Cehennem kuyusunun ağzında dolaşıyordunuz. kafir olarak geberseydiniz, içine düşecektiniz. Ben sizi İslam nimetiyle, Muhammed Mustafa'mı göndererek, Kur'an-ı Kerim indirerek, alimleri göndererek, vaazla şahitler ettirerek, o cehennem kuyusunun ağzından kurtardım, çektim aldım, bu nimetimi unutmayın. Yoksa gitmiştiniz. En büyük nimeti Allah'ımızın, dikkat edelim. En çok bu nimete şükredelim. Şurada bulunma nimeti, dostların arasında bulunma nimeti, ilim meclisinde, rahmet meclisinde, affa vesile olacak bir cemaat içinde bulunma nimeti. Ya bir de o Allah'ın düşmanlarının arasında olsaydık şimdi ne olacaktık? Cehennemin ağzında dolaşacaktık Allah muhafaza. <gülüyor> İsa aleyhisselam havarileriyle 12 adamı var. <gülüyor> Bir kariyeye uğradı kasabaya. O kasabada baktı ki bütün millet olduğu yerde düşmüş ölmüş. Kasap dükkanında, bakkal dükkanında, manav dükkanında herkes ölü. Mevca. Havarilerine buyurmuş ki bu millet, bu kariye Allah'ın gazabına ve lanetine çarpıldı. Onun için bu haldeler. Ümmeti demişler, ya ruhallah, sen Allah'ın elçisisin, Rabbinle görüştür da. bunlar bu belaya neden düştüler, bunun bir sırrını öğrenelim. İsa aleyhisselam Rabbimize müracaat edince, Rabbimiz buyurdu ki, şimdi ayrılın, gece olduğu vakit, hava karardığı vakit gelin, bu ölülere seslenin, bunlardan size konuşup halini anlatan olacak. Oysa Aleyhisselam geliyor gece karanlığında kariyeye sesleniyor. Ya ehlel kariyeti ey bu kasabadaki halk ma balukum ne oldu size durumunuz nedir? Karanlık zifiri karanlık o kadar mevteanın içerisinden bir tane ses. Lebbeykâ ruhallah İsa Aleyhisselam ruhullah'tır. Buyur ey Allah'ın elçisi Peygamberimiz. Halimizi mi soruyorsun? Bitna fil afiyeti ve asbahna haviye. Biz bir gece afiyet içinde, sıhhat içinde yedik, içtik, dedik, güldük, çaldık, dinledik, otladık, zıpladık. O gecenin sabahı cehennemde sabahladık. Allah, aynı şu millet... Şimdi bu gece sabahlara kadar... He içki, kumar, fuş, alem alem... Bir de sabahı Rabbimiz istese hepsini cehennemde kaldırır. Geberse onları bu gece sabaha çıkartmasa, ruhları hemen nere gider? Cehennemde. Gece afiyette, sabah cehennemde. Yapamaz mı? Yapacak da ha... Bunlardan kim bilir gece niceleri imansız giden olacak. İçkili kumarlı vaziyette yarın sabah kazaları dinle. Araba sürerken kazaları dinle. İçkili gidecek. Gerçi biz kafir olarak gitti diye kimsenin hakkında şahsında konuşamayız. Rabbimiz bilir deriz. Ama o hal onun alametidir. Bu ne olacak? Peki sizin suçunuz neydi de akşam öyle sabah böyle dedi. O zat dedi ki, o konuşan zat... Dünyayı çok sevdik dedi. Suçumuz bu. Nasıl sevdiniz? Bir annenin yavrunun anasını sevdiği gibi. Nasıl anne yavrusunu döver, kovar, o yavru diye ne, ne diye ağlar? Ana diye ağlar. Bazı kere kafam kızıyor. Anası vuruyor çocuğa. İstiyorum ben hani üzülüyorum, acıyorum da seveyim onu. O yine anam diyeyim diyorum bir tokatla ben atacağım. Ulan anan dövdü seni babam dedi ha. Demiyor. Yine gidiyor anasını. Yani benim de sinirim bazı bozulduğu oluyor yani. E, hakikaten öyle anam dövdü seni, babana sığın. O anam. Akıllıdır o tabii. Biliyor. Babası sevse onu bir kere sevecek. Anası devamlı lazım ona. Uyanık o. Şimdi diyor ki, ana, ana yavru anasına sığındığı gibi dünyaya sığındık. Yani... Dünya adama diyor ki ben faniyim, geçeceğim, bırakacağım seni. Ayrılacağım senden. Sen cenneti kazanmaya bak. Adam diyor yapacak. ne kadar kalabilirsem sen iyisin, sen de kalayız. Ya o kazık değilsin, atacağım seni. O yine de bırakma beni. Bir de i̇şte bu millet hep dünyaya böyleyiz ha. Halbuki dünya bize çoktan haberlerini veriyor. Hiye dünya تقول بني لي فيها. Hazar hazarımın batşı ve fetki. Fela yğrurkun min ibtisamun, fa tavli muzhıkun vel Dünya ona dünya derler diyor. Ağzının dolusuyla bağırıp size sesleniyor, duymuyorsunuz. Ey insanlar, benim sizi kandırmamdan, aldatmamdan, yakalamamdan sakının. Benim size bir tebessüm etmem Yüz güleçliğim sizi aldatmasın. İki günlük lezzetler, şehvetler sizi kandırmasın. Benim sözüm güldürür ama işim ağlatır diyor. Yani eğlendiririm, oynatırım, aldatırım. Ondan sonra bırakır, geçer giderim. Sen de benden ayrılırsın. Bir iş yaparım sana ebedi de ağlar. Niye aldanıyorsun benim gülmeme diyor. Dünya böyle söylüyor millede. Kulaklarımız tıkandı. Gitcek doktora kulağımızı yıka doktor bizden sağır. Nereyi kimi açtıracağız bu kulakları biz ya. İn neler Ne cüneadi kullay ve min bastığımız topraklar her gün 70 kere bize sesleniyor 70 kere. Bir kere duymuyoruz onu. Ya beni ya Adem. Ey Adem oğulları üstümde gezip dolaşanlar. Kulü <gülüyor> ve Yanınız ne istiyorsa yeyin için şimdi. Allah'a yemin ederim ki benim içime girdiğiniz zaman, ölüp bana geldiğiniz zaman etlerinizi, sinirlerinizi, yağlarınızı, damarlarınızı yiyeceğim diyor. Yetmiş kere, tıkalı, duyan yok, mezarın başından geçer, kabrin başında oturur, oturur süre sigara içer, mezarlıkta oturur hesap yapar, ölü gömülüyor orada öbürü orada, ayıp olmasın diye cenazeye gelmiş, Ayıp olmasın diye cenaze, hatta bazı ölecek zamanı mı buldun diyor, hani akrabası. Da, çok işi varmış, mecbur gidiyor. Ondan sonra o orada gömülüyor, ben bu kenara çekildim de biraz belki tefekkür ederim. İkisi geldi yanıma, sigaraları tüttürmüşler, mezara nasıl bir dünya işi diyor, çabuk bilse diyor, benim şurada çekim şurada, şuraya yetişeceğim. Bu kadar! Ölüyü gömerken bile bu insanlar galiba. Mezarlıkta gülüyor. Bıçağı bilenen koyun gibi. Orada öbür koyun kesiliyor, burada bu geviş getiriyor. Ulan senin bıçağın da bileniyor, kesileceksin bile. O ne koparırsam kar diyor. Halbuki insan böyle olmamalı, insan koyundan da bedel. Hiç olmazsa koyunun bile gözüne bir şey bağlıyorlar. Belki öbürünün kesilmesinden üzülür de, efendim iştah kesilir diye. Yok bu insanın gözü de bağlı değil yani. Görüyor, kendi gömüyor. İştahı da artıyor. Dünyaya hırsı artıyor. Allah' ım. sıkalı kulaklarımızı aç Ya Rabbel Alemiz! Gablet perdelerini gözlerimizden çok al Ya Rabbel Alemiz! Kalplerimizi Amin. uyandır Ya Rabbel Alemiz! Şu mahabberden tesirlendir Ya Rabbi! Konuşanı da dinleyenleri de hamel ettir Ya Rabbel Alemiz! Amin! Evet, peki diyor İsa Aleyhisselam! Niçin bu kadar ölünün arasından kimse cevap vermiyor da bir sen konuşuyorsun? O diyor ki, ben bunlardan değildim, dün gece misafir geldim. Bunların arasında bulundum, bunları alan sel beni de aldı. Sen şimdi diyor bunları, burada yolun ortasında cenazelerini görüp de yatıyorlar zannediyorsun. Halbuki bunlar cehennem çukurundadırlar. Ruhlar cehennemde, ölenin ruhu gitti, bedeni nere giderse gitsin bu gitti ya cennete ya cehenneme ama ben diyor henüz cehenneme düşmedim çengellen kuyunun ağzında asılı duruyorum bunlardan olmadığım için kurtulma ümidim var ama bunların arasında rastladığım için nasıl durdum onlarla bir gece diye yani içine düşme tehlikesindeyim diyor Allah Allah. şimdi halimizi görün halimizi kıyas edin kıyas edin Aynı apartmanda oturduğumuz adamlar üst kattaki ne her şey yiyor. Alt kattaki ne yapıyor? Aynı binada batarsak bir batacağız, çıkarsak bir. Şey. Bu ne olacak bu hal? Bunlara emir bile yapamıyoruz, Vazifaten demiyoruz. Sür sohbetlere davet edemiyoruz. Dinimi vicdan Bunların cezası bize de vuracak korkar. Ama vazifenizi yaparsanız Gider anlatırsanız, nerede görürseniz, duyurursanız, onlar gelmezse de Rabbimiz mes'ul tutmaz. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُوا اللّٰهُ لَكُمْ İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Ne ayetler indirdim size görüyor musunuz kullarım? Çünkü ben sizin Mevlanızım, onun için sizin iyiliğinizi isterim Allah'ım. اَتْسَعَهُ لِلّٰهِ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ الْنَصِيرُ Ben sizin Mevlanızım diyor. Ne güzel dostunuz var, ne güzel yardımcınız var. Bana dayanın korkmayın, bana güvenin korkmayın, Emrimi Tutun korkmayın. Hiçbir gavur musallat etmem. Sizi kafirlerin çizmesi adına çiğnetmem, mağlup etmem, zelil etmem, hakir etmem. Dünyada ahirette aziz ederim Allah Ama nerede bu milleti anlatasın? Bu hakikatleri duyurasın, bildiresin. Hala gavurların kapısında medet bekliyorlar. Bizi altalar aralarına da ilerleseler diye ümit ediyorlar. Allah'ın umduklarını buldurmasın. Amin. Dalike bi en Allahu mevla'llezine amenu feni yardım ederim. Niçin mi? Çünkü onların mevlasıyım Ben el <gülüyor> la mevla'evum. Kafirlerin mevlası yoktur diyor. Sen ne kalkıyorsun ya Rabbi? Sen benim mevlaımsın, sahibimsin ama bu sahip olmadığın gavurları ben çok seviyorum. Bunlara benzemek istiyorum. Benim de sahibim olma. Bu ne demektir Allah'a karşı ya bu? Ne demektir? Halinle bunu demiş oluyorsun, kafirlere benzemekle, beni de ateşe yak demiş oluyorsun. Şu ayet <Sizlik> e kullarım, kafirlere zalimlere rukun etmeyin. Rukun değil, rukun vabile mastardır. rakene den. Azıcık meyil demektir. Rabbimiz buyuruyor ki, zalimlere, kafirlere, azıcık dahıyı meyletmeyin. Tefsir diyor ki, onların kılığına girmek, onlar gibi giyinmek, onların eline kağıt kalem mühür vermek, onları tutmak, desteklemek, onların peşinde gitmek, ister yolda ister manevi şekilde. Efendim, onlara merhaba etmek, halatır sormak, baştan tıraş etmek. Artık tefsir sayıyor, sayıyor, sayıyor. Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar onlara meyletmeyin. Ne olur meylederseniz. Fethemezsekümünnâr. <gülüyor> onlara yapışacak cehennem ateşi size de yapışır. Ayet bu ya. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam... Kafirlerin zanimetinden bir parça kumaş vardı. Bir Müslümana onu hediye etti. Dedi al bunu giyin. Üstünüze başınıza giyecek bir şeyin yok. Sahabe-i çoğu yerleri yani açık kalırdı. Diz kabağıyla göbek arasını örtecek bir şey buldu mu? Sokağa çıkıyor zaten. Başka bir şey yok. Çoğunda fukara. Gitti onu, dikti, giyindi, geldi. Efendimiz Aleyhisselam onu görünce buyurdu ki ''İnne hâzî min libâcil kufvâri felâ bu giydiğin elbise kafir elbisesidir. Giyme bunu dedi. Şaşırdı. Dedi ki ya Resulallah dedi. Ben dedi bu elbisenin kumaşını senden aldım dün. Giyindim geldim. Niye böyle dedi? Ben dedi sana bu el, kumaşı verdim ama bu şekil giyin de gel demedim. Sen kafir kılığına sokarak onu giyindin geldin dedi. Ne yapayım bunu? Yak onu dedi. Çıkarttı yak. Bu hadis-i şeriften ulema... İstidlal ediyorlar, fetva çıkarıyorlar ki kafirlerin dokuduğu kumaşı giymek helal, onlar gibi giymek hara. Avret yerini belli edecek şekilde, acık sıkışık şekilde, ananın yanına bile, kardeşinin yanına bile oturamayacak şekilde avret bir vaziyette, ciktikleri şekilleri giymek yasak. Bak zalimlere azıcık dahi meyletmeyin, ateş yapışır size. Sofranıza kadar, yemenize kadar, kaşık tutmanıza kadar yavurlara benzemeyeceksiniz. Kaşık tutmanın şekline kadar. Ama maalesef bu millet Avrupa'da nasıl sofra kuruluyor, kaç kaşık konuyor, savuk nasıl ayrılıyor, öbürü nasıl çatal sokuluyor. Bunun bile yani ihtisasını yapıyor adam. Nasıl yavurluk tatbik edileceği. Öyle bir yılbaşı kecesi Kayseri'den bir halı tüccarı var idi. Bizim Ali Efendi anlatmıştı bunu bize. Ankara'da da bir müşterisi var. Mal verdiği adamı var. Dedi ona ki, gel dedi, bir yılbaşı kutlayalım seninle dedi. Kayseri'den ilk geliyor Ankara'ya adam daha hiç gelmemiş o zaman halı tüccarı. Gel de dedi, bu bir yılbaşı gecesi bir kutlama yapalım falan. Bu da kalktı geldi. Adam anlatıyor, eve bir girdim diyor. Ankara'da büyük halı tüccarı o vakit. Nereye oturacağımı şaşırdım, kendime müdahil bir yer bulamazdım, yakışmayacağım oraya diye, böyle, konfor o biçim. Oturdum bir kenara diyor, orada elimi melimi şöyle kenara köşeye sürdürken, çocuğun okkası mürekkebi varmış orada. Döktüm onu bu sefer, eyvah, rezil olduk, ne yapalım hemen mendilimi çıkarttım diyor, o mendili böyle güzel efendim, bandırdım, mürekkebi aldım, cebime hiç tabii, cebim boyanacak düşünülür mü, ayıp olmasın da. Koydum cebime diyor, orayı temizledim, sildim. Neyse, hadi buyurun yeme. O tuttular bizi sofraya diyor. Bağladılar diyor böyle boynumuzdan ipleri böyle taktık diyor. O ipler sofra sofra bezine bağlı. Sofra bezi de karşıdan karşıya masanın altında. Herkesin boynu böyle bağlı. Kaşıklar, çadallar, şunlar, bunlar. Uuu. Bir sofra öyle tabi Eşraf'tan, beni de tanıttı diyor işte Kayseri'den. Halı tüccarı diye beni de tanıttı, i̇şte pot kırmayayım diye dikkat ediyorum ama daha şehre ilk gelmişim diyor. Böyle şeyler rastlamamışım, yılbaşı kutlayıdıklar. Ondan sonra yemek yiyoruz, yahut bir kemik rastladı bana diyor, şimdi nere koyacağız kemiği? Onlar şimdi nere kaptırıyor o kemiği, koyuyorlar, bakıyorum bulamıyorum. Onlar nasıl yapıyorlar o işi, bana mı rastladı yoksa bu kemik falan. Bunu nereye koyayım? Koysam tabağın kenarına ayıp olacak. Baktım baktım diyor, orada bir diyor boşluk gördüm. Halbuki cam var şeffaf, acayip bir cam orada cam olduğu belli değil. Açık zannetmiş onu. Dedim şunları görmeden herkes bir tarafa bakayım bunu buradan kaydırayım. Bu kemik beni burada rezil edecek. Sokrada kimsenin kemiği yok, susu yok, susu yok. Medeniyete bak, kibarlığa bak şimdi. Oradan diyor, bunu bir salladım diyor, kimse görmedi miyim? Evet. Meğer cammış diyor, şangır, dedi, cam kırılınca. Bir ter bastı bana diyor, sıkmam oldum, rezil oldum, herkes bana bak Ulan bu kalı tüccarı kaç tereden gelmiş, aa kemiği aldı attı cama, bu ne rezillik falan. Çıkarttım diyor, mendili diyor, yüzümü sileceğim diyor terden. Mendil mürekkepli. Mosmor <Gülüyor> oldu güzel. Herkes bana şimdi gülmeye başladı. Lan bunlar bana ne gülüyor, ne gülüyor? Bir bakarım diyor cama aynaya insan kılığından çıkmışım diyor. Artık burada durulacak arkamda diyor. Bir kalktım diyor. Herkesin boynu ilde aşağı diyor. Hep bağlı ya. O kalkınca öbürlerin kafası ilde aşağı. Hepsi bağlı. Ondan sonra neyse boynunu koparan koparana sıktı boynunu herkesin falan hiç diyor da ayakkabı, mayakkabı aramak yok atladım dışarı taksiye bütledim. Ne bu adresine dedin? Çek Kayseriyesini. Dedi. Adam dedi, bu ne? Suratı mosmor. Ayağında ayakkabı yok, çek Kayseriye. Kayseri buradan kaç para yazar. Götürdü beni diyor karakola. İyi bir yılbaşı kutladım diyor yani. Karakolda diyorlar sen nesin, necisin, suratın ne, bacağın ne, bu? nereden geldin? Rezilliğim beni bir para. Allahü Teala Bursa yülla. Ve kafirler yerler, yaşarlar, zövlenirler, yerler içerler. Ne gibi hayvanlar yediği? Ve ne arumet <gülüyor> Cehennem de onların gideceği yerdir. Rabbimiz kafirlerin yemesini, içmesini, yaşantısını hayvanların yaşantısına benzetti. Bu millet de onlar gibi sofra kurmaya, onlar gibi kaşık bıçakla, onlar kılığına girmeye can atıyor. Parasını, her şeyini feda ediyor. Keşke bir yavura benzetsinler beni, ya Adama desen ki, ya desen, amma da domuza benziyorsun be falan. Ne yaparsana, sen bu bana nasıl söylüyorsun sen? Yani elinden gelirse daya kadar sana yoksa her. Sana karşıyım şiddeti kullanır, bu, bu lafı geri al, bu nasıl konuşursun sen bana, domuz'a benzetti beni, maymun'a benzetti beni, bu adam, ebedi konuşur musun onu? Maymun'a domuz'a benzetsen kızıyor sana, desen ki, falan artışa benziyorsun, falan gavura benziyorsun, hele o karıları falan benzetseniz gavur artistlere, adamlar birbirini falan artışa, o iltifatınız der, hissi ya Allah-u Teala vuruyor, bunlar domuzdan da, da beter, hepsinden de şerli, hepsinden de adi, al, kağıt, şerefsiz. Senin Allah'ın düşmanı ya, peygamberin düşmanı değil düşmanı. Nesi sevilecek, nesi beğenilecek, hangi şeyine uyulacak ya? Zerre kadar tutulacak tarafları yok. Allah muhafaza etsin, bunlara özenmek, cehennem ateşine kendini hedef etmektir. Rabbimiz buyuruyor, zalimlere azıcık dahi etmeyin. Ne olur, katemezse günün nar. Cehennem ateşi yapışır size. Ve me'alekum min dunillah min ulia. Kullarım bilin ki sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Tüm melakutun sorun. Ben de sizden dostluğumu çekerim, yardımımı çekerim. O umduğunuz dağlara da kar yağar, o kavurlarda size hiçbir kar edemez, cehennemden kurtaramaz. Cennet sizi koyamaz, kendilerini koyamıyor zaten, kel ilaç bu önce başına sürecek. Yavru nerede cenneti kokusunu görecek de sana cennet verecek, cehennemden seni kurtaracak. Kullarım, ey inanmış kullarım, ben sizi cennetime çağırıyorum, siz cehenneme zorla burnunuzu sokmayın. Bak benim gibi dostunuz Mevla'nız var, benim dostluğumdan ayrılmayın. Benden ayrı dostlar edinmeyin, sonra yardımsız kalırsınız. İnim inim inlerseniz kabirde kimse duymaz. Mahşerde inlersiniz, suratta inlersiniz, cehennemde ebedi yanarsınız, hiç çıkamazsınız, çok yalvarırsınız yarabbi diye, dinlemem sizi, duymam sizi, ne derim size? Siz bugünü unuttuğunuz gibi ben de sizi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيجُمْ اِقَاءَ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ <gülüyor> مِنْ نَاصِرِينَ Kullarım, yarın mahşerde ne denecek biliyor musunuz? Siz bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün de biz sizi unutuyoruz. ''Barınağınız sığnaz ateştir. Çocuk anasına koştuğu gibi sizi de ateşe koşturacağım.'' diyor. Tabii ya, ne zannettiniz? Mahşerde öyle bir sıkıştıracağım. 50 bin sene bekleteceğim. Güneşi tavan boyu yaklaştıracağım. Kimin başı kimin bacağı belli değil. İnsanları kendilerinden çıkan ter göllerine boğacağım, batıracağım. Adam diyecek, ''Erih ni velev binna'' Ateşe atacak sanat da bir rahat edeyim. ''El intizâre şeddü minennâ'' Beklemek ateşten beterdir. Rabbimiz buyuruyor ki, onları cehenneme nasıl atacağım? Seve seve, bayıla bayıla, burada sıkıştırdın bizi, cehennemde bir rahat yer ver bize de ateşe at bizi diyecek. Ne demek ya? <gülüyor> sevabı günahı tartıldığında, ey sevabı hafif gelenler, günahı ağır gelenler, bize de bu tehlike var, fe ummuhu haviye. Onun anası cehennemdir diyor. Anası. Nasıl ki çocuk başı sıkıştı anam diyor. Elli yaşına geliyorsun anam anam diyorsun hala da. İşte Rabbimiz buyuruyor. Sevabın az gelir de günahın ağır gelirse. O mizanda sevabın eksik gelirse. Cehennemini anam diye sayıklatacağım sana diyor. Ve maedir hake Nedir o biliyor musun haviye? Ne arun hamiye. Kızgın ateş. Öyle bir kızgın ki dünyanın en kızgın ateşi onun yetmişte biridir. Bir damlası dağlara dökülse onun onda kaynamış suyun hamimin bütün dünyanın dağları eriyip gider ya. İnsan buna nasıl dayanacak? Beş paralık şehvet için, lezzet için, bir zina için, bir içki için, bir Yahudi Hristiyanların gecesini kutlamak için insan başına bu kadar uzun bela açar mı ya? رُبَّ şehveti سَعَةٍ اَوْرَتَتْ حَزَنًا طَو۪يلًا Beş paralık şehvetler, iki kuruşluk lezzetler adamın başına ebedi belalar açar ya! Uyanık olalım arkadaşlar, balık mıyız ya, voltaya yem oluyoruz? Bir kuruşluk yem, yem için canımızı verelim, balık mıyız ya? Balık mı? İnsanız ya, akıllı fikirli insanız ya! Rabbimiz bizi bu gavurlara yem etmedi ya, bunların yemini avetmedi ya! Bizi akıl bağıluk mükellef Müslüman etti. Bize sorar Allahımız. Onun için dinimizin kıymetini bilelim, İslam'a değer verelim, küfrü ve kafirliği ve kafir adetlerini hor görelim, hakır görelim, reddedelim ya. Evimizde, başımızda, üstümüzde, ocağımızda, işimizde olmasın bir yavurluk eseri ya, maalesef. Müslümanım diye geçinen adam, yanındaki hiçciye diyor, sakal bırakırsan atarım seni. Geçen bir müftü yardımcısı seçildi sakallı, müftü beyefendi ne diyor biliyor musun yardımcısına? Bu sakal nedir diyor, mümkün değil senin diyor yanıma gelmene razı olamam diyor. Çok İstanbul'un merkezinde bir yerde oldu bu yakında. Yardımcısına diyor, bu sakallar reddederim seni diyor, yanıma almam diyor. Bu ne demektir arkadaşlar ya? Bu İslam nişanlarına niye hor bakalım? Müslüman kendi peygamberinin sünnetine hor bakar mı ya? Kendi peygamberinin dininin namusunun mukaddesan düşmanı cağurlara bu kadar benzer mi ya? Bu kadar sever mi ya? Hâlibülmüşrikîn, hâlibülmecûş Ateşperestlere uymayın, putperestlere uymayın, kafirlere benzemeyin, kainat efendisi buyurmadı mı? Menteşebbâe bikavmîn Kim bir millete benzerse o onlardandır. مَنْ كَثْرَا سَوَادَ قَوْمٍ فَوَمِنْهُمْ Kim bir milletin kalabalığını artırırsa o onlardandır. Bugün yılbaşı kutlayan, bu gece yılbaşı kutlayan kimin kalabalığını artırıyor? Hristiyan aleminin sayısını artırıyor, onlardandır. Her bakımdan böyle düşünün, kıyazelin, Geniş düşünün, vakit yoktur, seferruata giremiyorum. Umumi konuları işliyoruz. Seferruatı sizin akıl ve idraklerinize havale ediyoruz artık. Hepiniz akıl başında ticaretten, kardan, zarardan anlayan insansın. Artık yavrulardan el eteği çekelim ve Rabbimize de yalvarmaya yüzümüz olsun. Yoksa bu vaziyette Rabbimize de yalvarsak, Rabbimiz ne buyurur? Benim düşmanlarıma benzedikçe sizi kabul etmiyorum. Benim düşmanlarımı sevdikçe ret ediyorum. Bu düşmanlardan el eteği çekmenin zamanı geldi geçti. Yok. Hala kafirlere benzemeye devam edersek, dünyada da bela gelir başımıza, ahirette zaten acabı elimden yakamızı kurtaramayız. Hiç olmazsa şu cemaatler, kadın erkeksizler bu şururda olarak çevrelerinizde inşallah bu haberleri yayarsanız, duyurursanız, her tarafa ulaştırırsanız, insanların bu yola dönmesine vesile olursanız Rabbimiz lütfedecek gelen belayı geri çevirecek, ve bu milleti yeniden İslam alevine bayraktar ederek dünya üzerindeki zulme nihayet verecek Allah'ımız inşallah. Uyanalım. Bu sarık İslam nişanıdır, bu sakal İslam nişanıdır. Kadınların bu çarşaflar İslam nişanıdır. Misvak İslam nişanıdır. Daha nice dört bini aşkın sünneti seniye vardır. Allah'ın en sevgilisi Habibi Muhammed söz Ona uydukça, ona benzedikçe Rabbimize seviliriz, yaklaşırız, affoluruz, dünyaya galip oluruz. Onun sünnetinden ayrılıp, onun düşmanlarının modalarına uydukça mahvoluruz, helak oluruz, iki cihanda berbat oluruz. Neslimize de bu belayı reva görmeyelim, bizden sonra gelecek yavrularımıza da acıyalım ve bu milletin Hristiyanlaşmasını önleyelim inşallah. Yavrularımız da Hristiyan olmasın. Biz bugün bunlara meyledersek bizden sonra gelenler Allah'a mavzu, o kadının dediği gibi beş sene sonra olacak olsa diyor, bir Müslüman gösteremeyecektin. İyi ki Allah şimdi verdi belamızı da İslam'ın tarafını tuttuk, bir taraf ve neyse kursuluruz belgiliyor. E tabi ya! Bu kadar serbestlik, bu kadar gavurlara meyil nereye götürecek bu milletine? Bu kadar lan istifa edeyim, başlarınızı epey ağrıttım, haklarınızı helal edin inşallah. Şimdi, bir takım ilanlarımızı iyi dinleyin, ondan sonra da cuamıza iştirak edelim. Herkese lanet yağarken biz rahmeti i ilahiyeye sığınalım, kapısına sığınalım, iltica edelim. Milletin başına yağan lanetinde defi için, bu milletin de hidayeti için, ispah için inşallah Rabbimize arzu hal edelim. Arkadaşlar yılbaşı münasebetiyle verilen hediyeleri almayın. Onlar hiç olmazsa bu kadar da olsa bir protesto edilsin. İnşallah şimdi ilgi ilanımız efendiler biliyorsunuz Fatih Köprüsü Kavacık Sapağan'dan girilip Çavuşbaşı Köyü'ne varıldığında 18 dönüm vakfımızın bir arazisi elhamdülillah var. Orada bir külliye temeli atılmak üzere hazırlanıyoruz inşallah. Bu külliyemiz 9200 kişiyi bir anda namaz kılabilecek. 20-30 bin kişi bir anda vaaz dinleyebilecek kapasitede olacak inşallah. Kadınların ayrı mescitleri, ayrı sohbet yerleri, abdest yerleri, giriş çıkışları, araba park yerleri bu cemaat gibi gelecek bütün kalabalıkları ağırlayacak, barındıracak bir merkez olacak inşallah. Buna lüzum var mı yok mu? Size soruyorum. Böyle büyük bir esere niye başladınız? 500 metrelik, 1000 metrelik bir bir dönümlük olsaydı masraf da yarısı olurdu dediler. Şimdiki projenin bin metre kapalı saha inşaatı var. 15 bin metre, 5000 bin metre caminin içidir. Geri kalan müstehlim atlaman 15 bin metredir. 15 dönümünde de, yani yağmurda, çamurda, soğukta kafasını sokacak yer bulursun. Camiye giremediğini bile düşünsen 50.000 bin kişi kafayı sokar. İçeride rahat dinle. Efendim 15 dönümü düşün. İnşaat bu. Zaten hafriyatı yeni bitti. Dağ gibi elhamdülillah takvimlerde zaten gördünüz. Şimdi kadınların şu halini görüyor musunuz? He? Zavallılar değil mi? Soğukta dondular. Sizin tuzunuz kuru. Sıcakça oturuyorsunuz. Siz sıcaktan sıkıldınız. İki saat, üç saattir dondular. Eski şehirlerden beri, nerelerden beri, Aksaraylardan gelmişler. Nerelerden gelmişler? Saatlerce yollardan, bir günlük yollardan gelmiş. Ve bu kadınların abdest yerleri yok, bu kadınların bir istirahat yeri yok, bu kadar millet oruçluydunuz. Bir iftar edecek bir imkan yok, Başınız sokacak bir durum yok. Bu cami ki bu bölgenin en büyük camisi, bu bölgenin Marmara'nın en büyük camisi. Ve elhamdülillah bu, burası görüyorsunuz, en büyük misafirperverliği bize yapıyor. Farkındasınız değil mi? İllas Efendi Allah razı olsun ve heyetiyle... Büyük bir mücadele yapıyor, bu sohbetlere engel olmak isteyenlere yani her şeyinden ortaya çıkarak engel olmaya çalışanları reddediyor, defediyor ve bu hizmeti devam ettiriyor. Allah ondan razı olsun, sahi meşgul olsun, İnşallah çok daha makbul hizmetlerini Rabbim göstersin inşallah. Böyle olduğu halde kadınlara üç bin kişilik canı ayarladılar. oraya almadı, aşağılar almadı, dışarıların halini görmedim şu anda, ne haledir Allah bilir. Bir de bunun yağmur yağdığını düşünelim. Kar yağdığını düşünelim. Şu kadar, şu caminin içi kadar cemaat gelip döneceksin. Yağmurun altında durabilir misin? Elhamdülillah dua ettik. Mekke'ye giden arkadaşlarıma dedim. Gidin, Kabe'ye gittiğinizde iki rekat namaz kılın. Ve o gece bu kadar cemaat gelecek, sokakta donmasınlar yani yağmur çamur olmasın da bir sohbet dinleyebilsinler diye dua ısmarladık oraya gidenlere. Size i̇şte yani kendi bütün dua istemedim Allah şahit ya... Hemen sizin için dua ettim çünkü ben geliyorum içeride yer buluyorum ama millet bu kadar dışarıda var ya. Onun için elhamdülillah Rabbim de hava nasip etti de birkaç kelime sohbet dinledik. İçki içen, kumar oynayan, zina eden zaten sokakta kalmıyor. O yağmurda olsa yer buluyor da mesela... cemaat camiye gelen sokakta donmasın yani. Onun için Elhamdülillah Rabbimiz lütfeyledi. Şimdi inşallah bu külliye bir an evvel böyle geceler için bize lazım olacak ve daha nice hizmetler görecek. Bin tane talebe bunda bir anda okuyacak, 3-4 senede icazet alıp alim fabrikası, alim üretecek inşallah, seri imalata geçilecek. Bu gibi sohbetler Türkiye'nin değil, Rusya'da, Avrupa'da her tarafta yapılacak inşallah. Bu bir kişiyle, iki kişiyle, bir çiçekle yaz gelmez. Her yerde olmalı. Bunun için de hoca cemaati yetiştirmek üzerimize farz-ı Biz yapmadık mı, hepimiz mesul oluruz. Biz yaparsak bu Ve bütün millet bu cezadan kurtulur, ümmet kurtulur inşallah. Bütün her yerden davet ediyorlar. Bir kere bize sohbete gel. Adam hak veriyor Allah'a diyor. Davacı olacağım, bir kere sohbete gel. Ya diyoruz vaktimiz yok, şu yok, bu yok. Hiç olmazsa, alim yetiştirirsek inşallah bunlara ulaşırız. Her yere hoca cemaatini yayarız, dağıtırız. Şimdi geldik temel atma durumuna. 2 milyar kadar bir temel atma masrafı oluyor. Velakin Allah razı olsun. Kimisi 150 milyonluk demir almayı söz verdi. Kimisi kerestesinden, kimisi şundan, kimisi bundan. Yine de betonuydu, şu suydu, bu suydu. 2400 metrekare bir temel bir milyar lira nakit para, bir milyar nakit para olmadan bunun beton işi, temel işine girilmez, yarı yolda kalınır. Bu parayla bu temeli çıktık mı? Allah'ın izniyle, üstü kolay, o akar, o gelir. Ondan korkumuz yok, Rabbim gösteriyor bana bile rüya aleminde, manu halinde iki katını bitmiş gösterdi şimdiden. E kendim gördüm, derdi, aşığın fikri neyse zikri olur. onu düşünerek yatıyoruz, onu görüyoruz, siz de herhalde dönen çekleri falan görüyorsunuzdur, <gülüyor> öyle ya, derdin neyse rüyana o girer. Ondan sonra bazı kadın cemaatlerimiz, erkek cemaatlerimiz ceplerime kağıtları dolduruyorlar, ben bunları reklam olsun diye söylemiyorum, hakikatleri söylüyorum, bize diyorlar gösterdiler o kağıtlar hep, dolu, birikmiş. Rüya aleminde, mana aleminde Cübbeli Hoca'nın külliyesi bu diye gösteriyor Mevla. Hepsi bunun bitmiş halini görüyor. Kadın çıkarıyor, altınlı bileziğinin nesi varsa yollamış. Temelin betonla diyor, Allah razı olsun yolluyorum diyor. Evini satılığa çıkartmış, gece kondu da oturuyor. Evini satılığa çıkartmış, kaç milyonsa buraya vereceğim diyor. Şahatlan yazmış gönderiyor. Sabah namazından sonra kapı kapı dolandı, on tane burma bileziğini, bütün kızlarından da aldı bileziklerini. Babamı gördüm rahmetli diyor, ne varsa buraya ver dedi diyor. Ağladı kardeşlerimiz şahittir buna. Bir kadın bu kadar aklını başına toplamış. Efendiler, içinizde ne zenginler var? Kaç tane apartman yapmış? İçinizde öyle zenginler var. Tek başına hanlar, hamamlar yapmış. Tek başına bir kişi. E bu kadar cemaat bir külliye yapamaz mı ya? İnşallah, Allah rızası için... Bu gece, üstadımız hazretlerine de demiştim ki bir hafta evvel bizi götürecekti. Dedik müsaade buyurun da bu gece millet çok sohbete iştirak ediyor, merak ediyor. Bu milleti sokağa dökmeyelim, gelirler bulamazlar. O da müsaade buyurdu. Dedik ki tam da e, verimli bir zamanda gidiyoruz, ediyoruz. Nasıl olacak dedi ben söz veriyorum Rabbim kat kat maddi manevi bereket verecek. Sen dedi neyse bir hafta tehirle hemen gel dedi. Bunun üzerine biz de yarın inşallah yolcu olacağız. Ancak bu temel atılmak üzere kardeşlerimiz borçların altına giriyorlar. E biz de gidince tabii verim düşüyor biz olmayınca ama inşallah üstadımızın bereketi ve himmetiyle yine mana aleminde görenler anlatıyor. Şahbede Üstadımız Hazretleri dua ederken görüyorlar, nereye dua ediyor? Üst kattan seyrediyorum diyor, külliyeye dua ediyor diyorlar ona arkadaşlarımız, kendileri görenler anlattı ben. Rüyaya yalan katılır mı arkadaşlar? Demek ki derdi olan insanlara Mevla gösteriyor. Zaten Üstadımızın en büyük derdi talebe, talebe, talebe. Bu yetişsin, inşallah binlerce alim dünyaya derde derman olacak inşallah. Ve binlerce cemaat de geldiğinde yer bulacak inşallah. Sohbetler daha geniş olacak inşaallah Rahman. Şimdi ben belki bir misli daha konuşurum. Yani iki üç saat mi, iki saat mi oldu? Bir misli daha konuşurum. Sabah kadar Allah'ın kelimesi mi bitti? Ben kendi kafamdan konuşmuyorum ki. Ayet adı çok Allah'ın kelimesi bitmez konuşurum. Ama sokakta o donarsa öbürü yanarsa biz de burada huzursuz oluyoruz. Konuşmalarımız bile tabii ne oluyor? E, yani kuvvetini verimini alamıyor. Çünkü milletin hali bize ediyor, e, Soğuktadır. Onun için efendiler bu acil bir zarurettir. Allah rızası için. Biz 600-700 milyon kendimiz verdik. Babamız kendimiz verdik. Arsasını aldık. 1,5 milyar da yine söz verdik. Kendimiz vereceğiz. 2 milyar mı kendimiz vereceğiz. Ama 15 milyar... Artı enflasyon elli milyar üç senede dört senede bu her sene bu bir katlar iki katlar enflasyon var. E bu para inşallah hiç olmazsa şu gece kadın erkek seferber olalım temelini atalım inşallah. Temelini atalım ne demek? Bir milyar toplayalım demek. Temelini atalım o demek bedavaya temel atılıyorsa atalım gelin. E bu niye toplanmasın arkadaşlar? Bir artist geliyor Avrupa'dan diye bir dinsiz, imansız, kitapsız herif, 750 bin lira bilete vermiş herif, 60 bin liralıkçı dahta bilet karabu bilet yok. Niye Allah'ın dini için insan veremesin bunu ya? Lente nahlul bir rahmetatun fi kumna türbun. En sevdiklerinizi vermeden takvaya ulaşamazsınız. Şimdi üç tane fazilet bildireyim. Şu Receb-i Şerif'e mahsus. Bir, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim Receb-i Şerif ayında Allah'ın yoluna verirse, şimdi Recep ayındayız. Hem de nasıl bir gecedeyiz? Bütün milletin milyarları küfre harcadığı bir gecedeyiz. Bu gece televizyon trilyonlar harcadı Hristiyan merasimi için. Trilyonlar Belki de bir kanalın harcadığıdır. Bir kanalın 100 trilyon sırf devletin kanalı 100 trilyon bu vecazı harcadı. 100 trilyon dikkatinizi çekerim. Kaç günlüğüne yapar? Kaç günlüğüne yapar? Aç mı kalır? Açık mı kalır? Eşkıya mı kalır? Hırsız mı kalır bu paralarla? Bak nereye harcıyor? 100 trilyon. Daha bilmediğimiz ne hesaplar? Zenginlerin kendi özel harcadığı masraflar dünyadaki fakirleri bakar. Sırf bu gece, bu gece şampanya paraları, şampanya paraları, viski paraları, bu gece verilen zina paraları e böyle bir gecede, Ya Rabbi biz senin şeriat nizamın gelsin, ulema evliya yetişsin, çoluk çocuğumuz müslüman yetişsin, Hristiyan olmasın niyetiyle, verirsek Rabbim bu dini hakim edecektir arkadaşlar. Her kim Recep ayında sadaka verirse, Rabbimiz onu cehennemden uzaklaştırır. Ne kadar? Kebruhu rabin tar fargan hatta mata harma. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir karga yavruyken yuvasından uçsa, bir karga yavruyken yuvasından uçsa, havada dolaşsa dolaşsa, en ihtiyarlığına gelse ölse kaç sene yaşarsa onun ömrü kadar uzaklaştırır cehennemden diyor. Kitapta diyor ki kargana kadar yaşar 100 seneden başlar 500 seneye kadar yaşar. Efendim diyor ki en yaşlı ölen karganın ömrü kadar. Yani 500 senelik cehennemle arana Rabbimiz perde koyacak. Bu receb bir Şerif ayında verene. Bu ay girmeden bu yoktu. Bu müjde şimdi. Ah o cehennemi bir gördüğümüz vakit Tahvirden çıktığımız vakit 500 senelik mesafeden gürleme sesi duyulacak. 500 senelik mesafeden gürleme sesi duyulacak. İsa üvülla, İsa min İsa üvülla, İsa üvülla, ve zefîrâ. فَإِذَا الْقَوْمُ مِنْهَا مَكَانًا وَيْطًا قَرَّنِي نَدْعُهُنَّ هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدَعُوا الْيَمَثُثُ دُرًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا لذلك خير أم جنة الخلد التي بعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء نخالدين كان على Cehennem onları gördüğü zaman diyor. Cehennem görüyor. Kabirden çıkanları gördüğü zaman sağ uzaktan 500 senelik yoldan diyor. Öyle bir öfkelenecek, gazablenecek. imansızlara karşı Allah'ın yoluna vermeyenlere karşı kükleyecek böyle. O daracık yerlere atıldıkları zaman kivi diyor tahtaya sokarken Sivi rahat girer mi girmez, başına çekiş vuracan da vura vura sivi kendisi hacmi kadar yer kıracak da değil mi oraya girecek yoksa nasıl girecek? İşte cehenneme öyle çakılacaklar diyor, o zaman bağıracaklar ölüm neredesin gel, Rabbimiz buyuracak bir kere ölüm çağırmayın çok çağırın çok, ebedi öldürmeyeceğim sizi. Kullarım soruyorum diyor Allah soruyor, Habibim şöyle kullarıma, bu cehennem mi Müttakilere söz verdiğim ebedi cennet mi hayırlı? Müttakî kimdir? Üiddet dil müttakî. Cennet müttakîlere hazırlandı. Kimdir müttakî? Ellezîne yunfikûne fisserrâi ve <gülüyor> darrâ. Bollukta da darlıkta da verenler. Onlara hazırlandı. Hz. Ali Efendimiz gibi, Hazreti Fâsım Anamız gibi. Üç gecede iftarlı gönlerindeki yemeği, köreyi yetime, miskine, etire verdiler. Teşekkür de beklemiyoruz, Allah için yedirdik dediler. Üç gün iftarsız, savursuz oruç tuttular da hasan Hüseyin ayağa kalkamaz oldu. Efendimiz geldi ağlamaya başladı torunlarına, bu ne haldir aç kaldılar Allah için önündekini iyi veriyor. Bizim ne nefsi masraflarımız, ne şahsi masraflarımız... Allah'ın yoluna geldim elimiz titriyor en kötüsünü en çirkinini en ucuzunu en kirlisini arıyoruz nehoudü billah o cennet size karşılıktır o cennet varacağınız yerdir gelin istediğinizi bulun Allah buru ebedi kalacaksınız hiç çıkmayacaksınız muttakı yolun malımınızı canınızı bana verin cennetimi cemalimi alın pazarlığı bozmayın inna Allah'a sh-tarameenul mu'minin ve malaun bi-annehuul cennet Kur'an dolmuş, taşıyor. Bu infak, infak, infak, gece gündüz gizli açık verenler, gelsinler ücretlerini benden alsınlar. Fela mecrumin Rabbim. Korku yok, üzüntü yok. Şimdi, Rahman bu fazileti duyalım. Bir müjde daha diyeyim size. Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, Recep-i Şerif ayında Allah'ın yoluna tasadzuk edene, Rabbimizin vereceği sevabı bütün mahlukat saymaya kalksalar, onda birini sayamazlar. Recep ayına mahsus. Efendimiz buyuruyor, Recep-i Şerif ayında bir Müslümanın sıkıntısını açan, benim en büyük sıkıntım, kendime bir derdim yok. Hastalığım var, şuyum var, buyum var. Ama en büyük sıkıntım nedir? Şu külliyeyi göreyim. Görmeden ölmeyelim. Talebe alim yetiştirmeden yerimize ölmeyelim. Allah'ımız ruhumuzu, İslam nizamını göstermeden almasın. Biz buna yalvarıyoruz. Bir müminin sıkıntısını akana, Rabbimiz Firdevsi i âlâda bir verecek diyor. Mettebe Sarî'yi, gözünün gördüğü kadar. Recep ayına maksuz. Elâ fe ekribû şehrâ receb, yükrim kumullâhu bi'el fi Siz Receb ayında Allah'ın yoluna verin, Allah size bin katını versin diyor Rasûlullah. Onun için, benim de bu sıkıntımı açın! Üstadımızın da duasını, vaadini tahkık buyuralım, bu gece, bu temeli burada kadın erkek cemaatimizde atalım! En sevdiğimizi, varımızı, yoğumuzu, Ya Rabbi senin isyan yollarına, gardiyanların aksine, zıttına, senin yoluna geldik ve senin yoluna her şeyimizi verdik diyelim! Cennetine, cemaline de müşteri olmaya yüzümüz olsun! Rabbim defaz-ı keremiyle ihsan eylesin. İnşallah yarın cuma sabah namazını bizim mescitte kıldıracağız. İstanbul'dan gelen bütün kardeşlerimiz cuma sabah namazında secde suresi ve Suresi ile sünnet üzere bir cuma sabahı idrak ediyoruz. Ondan sonra da bir helallaşma hususi görüşmek isteyenlere diyorum yapacağız. Cuma namazını Bizim mescitte kıldırıp hemen Cumanın peşine hareket edilecek inşallah. İki hafta evvel, üç hafta evvel bizim mescitte sohbeti yaptım. Ondan sonraki perşembe Regaib Kandil'ine geldi. Ondan sonraki perşembe de bu geceye geldi. İki haftadır bizim mescidin sohbetinde inkıta oldu. İstanbul'dan gelen kardeşlerimize duyurma imkanı bulamadım, o zaman gideceğim kesin değildi. Bu gece mecbur duyurmak lazım. Bizim perşembe sohbetlerimiz Fetih mescidimizde, kendi camimizdedir. Buradaki sohbetlerimiz 15'te bir salı gecesidir. İki haftadır peş peşe buraya müstesna olarak geldi. Yeni gelen cemaatlara söylüyorum, bilmeyenlere söylüyorum. Umreden dönüşümüzde 19 Ocak Mi'raç gecesi recep Şerif'in 27. gecesi bu cami-i şerifte Sohbet edeceğiz inşallah. Zaten salı rastlıyor. Buranın sohbetinin gecesidir. Program değişikliği yok. 19 Ocak salı mirat gecesi buradayız inşallah. Allah bir mani vermezse Efendimizin miracını beraber yaşayacağız inşallah. Ruhani mirat yapacağız inşallah. inşallah. Tefsirlerin beyanlarına göre. Böylece sizi bulayım inşallah. Cemaat hiç dağılmayın inşallah. Söz verin Allah'ın uğrunda manisi olmayanlar iştirak edeceklerine söz versin inşallah. Biz de ömrede size söz verelim. Bazı kere diyorum geldiğimde bulamadığımız duaya katmıyoruz diyorum. Tutuşuyorlar geliyorlar ben o tarihte yokum ya bana dua etmeyecek misin? Bu şakadır. Altında ciddiyet var. Manisi olmadan gelmeyen mahrum olur arkadaşlar. Bu Allah'ın yoludur kendime çağırmıyorum sizi. İnşallah o geceyi, mürat gecesini... Nice insanları da davet ederek namazdan abdestten habersiz insanları kandil münasebetiyle hidayetlerine vesile olmak için seferber olun. Şimdiden çalışın dönüşümüzü bekleyin inşallah. Virat gecesinde buluşalım. 19 Ocak buranın gecesi başlayacak inşallah. Bizim fetih Mescidimizin sohbeti 19 Salı ederse Perşembe ne ediyor? 21 21 Ocak Perşembe gececi sohbetimiz inşallah bizim mescitte başlayacak. Cemaatla irtibatı kuramadık çünkü. iki haftadır buradayız. Şimdi gidiliyor, bilmiyorduk. Unutmayalım. Bütün cemaatlarımız haberdar olsun. 21 mi? 21 Ocak Perşembe gecesi bizim mescitte sohbet başlayacak. Ayrıca kadınlar için takvimin üzerinde 2 Ocak diye özel sohbet yazmıştık. Fakat üstadımızın emriyle gidileceği için dönüşümüzde cumartesi kaçına geliyor? 23 mü? 23 Ocak. Cumartesi öğle namazında bizim mescitte sırf kadınlara sohbet takvimdeki 2 Ocak 23 cumartesi de başlayacak inşallah. Mahcup olmayalım. 10 bin, 20 bin yere ulaştı bu takvim. Kadınların hepsi gelecek 2 Ocak'ta. Bunu şimdiden duyurun. Ayıp olmasın. Üstadımız emretti. Cemaatide dua etti. Selam söyledi tefsir yazılacak inşallah orada tefsir çalışmaları yapıyoruz bir gün bile tefsiri aksatmaya müsaade etmiyor gece Eskişehir'de olsak sabaha dön diyor nerede olsak sabaha gel diyor hatta bu usta çok üzerimize durdu bir gün bile bu tefsir aksatılmayacak Resulullah Efendimizin manevi emriyle yazılıyor buyurdu bana emir var mutlaka her gün bu yazılacak dedi bir hafta geciktik o bir haftayı bile orada ödettirecek bize fazla fazla yazdıracak öyle karar etti de gitti mübarek onun için tefsirin de kıymetini bilelim. İki cildi baştan aşağı okumaya bakalım. Tekrar tekrar üstadımızın emri üç kere en az okuyalım. Çoluk çocuk okuyalım. Biz gelene kadar sohbetler devam etsin. Evlerde, ocaklarda tefsire çalışılsın inşallah. Dönüşümüzde de Rabbim buluştursun inşallah. Allah'u Evet. Bir de o mesele var. Pursa'dan gelen kardeşlerimiz. 12 Ocak erkeklere, 13 Ocak kadınlara sözümüz vardı. Velakin bu işten sizi aksadı. Kaçına dedik? 26 Ocak. 19'dan sonra kaçı oluyor Salı? 26 Ocak. Salı gecesi 26 Ocak. Bursa'ya duyurulur. Bursa'dan gelen kardeşlerimize duyurulur. Her tarafa haber etsinler. Biz Efendinin emri olmasa gidecek değildik.